Seslendiren Aytun Sezer Kitabın adı Açıklık, İnsan ve Hayvan Kitabın özgün adı Laperto, Luamo e Animale Yazarı Giorgio Agamben Çevirmeni Meryem Mine oldu. Türü Felsefe Bilimi 104 sayfa Açıklık, İnsan ve Hayvan Giorgio Agamben 1. Hayvan biçimli Günün son saatlerinde Tanrı oturur ve Leviathan'la oynar. Zira sen Leviathan'ı onunla oynamak için yarattın yazılıdır. Talmud, Avoda Zara Milano'daki Ambrosiana Kütüphanesi'nde değerli minyatürler barındıran 13. yüzyıla ait bir İbrani kutsal kitabı bulunmaktadır. Üçüncü kitabın son iki sayfası tamamen mistik ve Mesih'e ilişkin esin sahneleriyle resmedilmiştir. 135 ve sayfası araba tasviri olmaksızın Hezekiel'in kehanetini resimler. Ortada yedi kat gök, ay, güneş ve yıldızlar vardır. Köşelerde ise mavi bir fon üstünde eskatolojik dört hayvan bulunur. Horoz, kartal, öküz ve aslan. Son sayfa parantez içinde 136 re parantezi kapat ikiye bölünmüştür. Üst yarı ilk zamanların üç hayvanını resmeder. kanatlı kartal başı, aslan biçimindeki grifon, kuşu, öküz behemoth ve denize dalmış kendi üstüne kırılmış büyük balık Leviathan. Burada bizi özellikle ilgilendiren sahne sonuncu sahnedir çünkü kitabı sonlandırdığı kadar. İnsanlığın tarihini de sonlandırır. Bu sahne son gün doğru kişilerin katılacakları mesihsel şöleni temsil eder. Cennet ağaçlarının gölgesinde iki çalgıcının müziğiyle şenlenen başları taşlanmış doğru kişiler bollukla donatılmış sofraya otururlar. Mesihin günlerinde hayatları boyunca her zaman Torah'ın buyruklarını izlemiş olan doğru kişilerin koşere Yahudilikte bir nesnenin dinsel amaçlarına uygunluğu, çevrenin notu, göre kesilip kesilmedikleriyle kaygılanmadan Leviathan'ın ve Behemoth'un etlerini yiyecekleri fikri hahamlara ait geleneğe kesinlikle aşinadır. Ancak şaşırtıcı olan henüz söz etmediğimiz bir ayrıntıdır. Minyatür yapan kişi taşlanmış doğru kişileri insan görüntüsüyle değil yanılgıya yer bırakmayacak bir aşikarlıkla hayvan başıyla resmetmiştir. Burada sağ tarafta yer alan üç figürde eskatolojik hayvanlar olan kartal başlı aslanın gagasının, öküzün kırmızı başının ve aslan başının görüntüsüne rastlamayız sadece. Resimde yer alan diğer iki doğrudan biri eşeğe has grotesk izler taşır. Diğeri ise panter görünüşü sergiler. Ve hayvan başlarından biri her iki çalgıcıya da özellikle daha iyi görünen maymundan isimlenmiş bir suratı olan ve bir tür viella. Orta çağda kullanılan çalınması hayli güç kemana benzer bir çalgı. Çevrenin notu. Çalan sağdakine değer. Tamamına ermiş insanlığın temsilcileri neden hayvan başlarıyla resmedilmiştir? Konuyla ilgilenen araştırmacılar buna henüz ikna edici bir açıklama getiremediler. İlgili konuda geniş bir araştırma yapmış olan ve İbrani malzeme ile Warburg Enstitüsü'nün sembolleri ve görsel malzemeyi tarihsel veri olarak kullanırlar. Çevrenin notu Yöntemini uygulamaya çalışan Sofya Amaisenova'ya göre doğru kişilerin hayvan simalı olmalarının nedenini anlamak için hayvan biçimli burç temsillerinin genostik astrolojik kökenine inilmelidir ve konuya doğruların parantez içinde ya da daha doğru bir deyişle ruhanilerin parantezi kapat, bedenlerinin ölümden sonra göklere yükselerek yıldızlara dönüşeceğini ve her bir göğü yöneten güçlerle özdeşleşeceğini belirten cinostik öğreti aracılığıyla yaklaşılmalıdır. Bununla birlikte hahamlara ait geleneğe göre söze edilen doğru kişiler kesinlikle ölmemiştir. Aksine onlar İsrail'in geri kalanının Diğer bir deyişle Mesih'in gelişi sırasında henüz hayatta olacak olan doğru kişilerin temsilcileridir. Baruk'un kitabında parantez içinde 29,4 parantezi kapat okuduğu gibi Behemoth toprağından belirecek ve Leviathan'ın denizinden çıkacaktır. Yaradalışın 5. gününde yarattığım ve o güne dek sakladığım iki canavar o zaman bütün kalanlara aş olmaya yarayacaktır. Bundan ayrı olarak Cinostik arkonların, cinostik mitolojiye göre dünyayı yaratan ve yöneten şeytani varlıklar, çevrenin notu ve astrolojik burçların hayvan başlığı olarak temsili araştırmacılara göre barışçıl olmaktan bütünüyle uzaktır ve bir açıklama gerektirir. Maniçi, Manicilik 3. yüzyılın sonlarında İranlı Mani tarafından kurulmuş bir dindir. Ama özelliğinin iki ezeli ilke sayılan iyi ve kötünün çatışması olması nedeniyle dinsel bir dualizm olarak sınıflandırılmıştır. Çevrenin notu Metinlerde arkonların her bir hayvanlar aleminin bir kısmına, parantez içinde iki ayaklılara, dört ayaklılara, kuşlara, balıklara, sürüngenlere, parantezi kapat, tekabül eder ve beraberce insan bedeninin beş doğasına, Parantez içinde kemiklere, sinirlere, damarlara, ete, tene. Parantezi kapat. Denk gelir. Öyle ki arkonların hayvan biçim temsilleri doğrudan doğruya hayvani makrokosmos ile ins insani mikrokosmos arasındaki gizemli akrabalığa göndermede bulunur. Parantez içinde puç. Virgül 105. Parantezi kapat. Öte yandan Talmud'da. Leviathan'dan doğru kişilerin yer alacakları, mesihsel şölendeki aş şeklinde söz eden kısım, hayvani ile insani ilişkilerde mevcut farklı bir doğal yasaya işaret eder gibi görünen bir dizi Hagadot'tan. Hagadot, biyografi niteliğinde hikaye ve olay anlatımlardır. Çoğu zaman mucizevi ve olağanüstü olaylar içerirler. Çevrenin notu. Sonra gelmektedir. Ayrıca Mesih'in krallığında hayvani doğanın da dönüşeceği İşaya'nın parantez içinde 11,6 parantezi kapat. Mesihsel parantezin içinde İvan Karamazov'un çok sevdiği parantezi kapat. Ve kurt kuzu ile beraber oturacak ve kaplan oğlakla beraber yatacak ve buzağa ve genç aslan ve besili sığır bir arada olacak. Ve onları küçük bir çocuk güdücek kehanetinde örtük olarak bulunmaktadır. Bu nedenle İsrail'den geriye kalanlara hayvan başı atfeden Ambrosina'daki el yazmasının sanatkarının böyle yaparak son günde hayvanlarla insanların ilişkilerinin yeni bir biçme bürüneceğini ve insanın kendi hayvani doğasıyla barışacağını anlatma niyetinde olması da olanaklışı değildir. 2. Başsız George Bataille, Paris'teki ulusal kütüphanenin Cabine de Medaille'inde gördüğü hayvan başlığı arkonlardan öyle etkilenmiş ki, 1930 senesinde onlara dergisi, dokümünste bir makale ayırmıştı. Genostik mitolojide arkonlar, ruhani ve aydınlık öğelerin maddi ve karanlık öğelere karıştığı ve içine hapsolduğu maddi dünyayı yaratan ve yöneten şeytani varlıklardır. Her türlü idealizmin karşısında duran jinoistik maddeciliğinin insan ve hayvan biçimlerinin iç içe girmelerine yönelik eğilimine dair belge niteliğinde yeniden üretilmiş olan imgeler, Batale'nin açıkladığına göre ördek başlı üç arkom panmorfyao, İnsan bacaklı, yılan bedenli ve horoz başlı bir tanrı ve son olarak da iki hayvan başı tarafından yenilmiş başsız bir tanrı tasviridir. Bundan 6 sene sonra, Acapella dergisinin ilk sayısının kapağında Batella ile birkaç arkadaştan oluşan küçük grubunun ana hatlarıyla ortaya koyduğu kutsal düzenin göstergesi olarak Andre Masson'un çizdiği başsız çıplak bir insan resmi yer alıyordu. İnsanın kendi başından kurtuluşu, parantez içinde insan mahkumun hapishaneden kaçması gibi kendi başından kaçtı diye yazılıdır metinde. Batele 6 parantezi kapat. Hayvanlığa yönelik bir atfın var olduğunu kanıtlamasa da ilk sayıdaki resimde bulunan çıplak kişinin derginin 3 ve dördüncü sayısında boğa başına sahip olarak belirmesi, Batalyenin bütün projesini kapsayan bir aporiye parantez içinde çıkmaza, parantezi kapat, tanıklık etmektedir. Nitekim Batalyenin dinleyici olarak katıldığı Koyueve'nin Ecole des Hots etütteki Hegel okumasının odak noktaları da Homo sapiensin insan haline gelmesini sağlamış olan ağır ağır ilerleyen çalışma ve olumlu Suzlama sürecinin tamamına ereceği tarih sonrasına ait dünyada tarihin sonu ve insanla doğanın bürünecekleri görünüş meseleleriydi. Koyeve bu temel soruna sadece 1938-39'daki derste bir açıklama düşmüştür. İnsan tarihinin sonunda yok olması kozmik bir yıkım değildir. Doğal dünya ezelden beri olduğu gibi kalır. Bu biyolojik bir yıkım da değildir. İnsan doğa ve verilmiş mevcudiyetle uyum içinde bulunan bir hayvan olarak hayatta kalır. Yok olan insan denince sözü edilen yani verilmiş olanı olumsuzlama eylemi ve hata ya da genel anlamda nesnenin karşıtı olan öznedir. Nitekim insani zamanın ya da tarihin sonunun yani insan derken söz edilenin ya da bir tarihi bulunan ve özgür bireyin kati biçimde hiçleşmesi. Eylemin sadece birincil anlamda bitmesi demektir. Pratikte de bu savaşların ve kanlı devrimlerin ortadan kalkması anlamına gelir. Bunların yanı sıra bir de felsefenin ortadan kalkması anlamına gelir. Çünkü insanın kendini esas itibariyle değiştirmemesi halinde dünyaya ve kendisine dair bilgilerinin temelinde yatan parantez içinde doğru parantezi kapat ilkeleri değiştirmesi için bir neden de yoktur. Ama geri kalan her şey sanat, aşk, Oyun vesaire. kısaca insanı mutlu eden her şey sonsuza dek kalabilir. Parantez içinde Koyevi 430-35 Parantezi kapat. Batelya ile Koyevi arasındaki karşılık tam da tarihin sonunda yeniden hayvana dönüşecek olan insanın ölümünden sonra hayatta kalan arta kalanın niteliği ile ilgilidir. Öğrencinin ki hocasından beş yaş büyüktür aslında hiçbir şekilde kabul edemeyeceği şey sanatın aşkın oyunun olduğu gibi gülüşün esirmenin ve lüksün de parantez içinde ki bunlar beklenmedik bir havaya bürünüp Akrepalin ve iki sene sonra da kolejde sosyolojinin ilgi odağı olmuşlardır parantezi kapat. Sırf hayvan yaşantısına teslim edilmek üzere insanüstü olumsuz ve kutsal olmayı bırakması düşüncesidir. Ne Paris korularında ölüm karşısında neşeyi hayata geçirmekle gülünç olana meydan okumaktan, ne de sonraları Avrupa krizinin tam ortasında Avrupa halklarının mitosun eski evine geri dönüşünü büyücü çarklarına vaaz etmekten, Korkan kırklı yaşlardaki çaylaklardan oluşan bu küçük gruba göre kendi ayrıcılıklı deneyimleri sırasında bir an belli belirsiz görür gibi oldukları başsız varlık insani ya da ilahi olmayabilirdi. Belki ama bu varlık hiçbir şekilde hayvan olmamalıydı. Doğal olarak burada Hegel yorumu da söz konusuydu ve Hoya ve bu alanda hatırı sayılır bir otoriteydi. Tarihin olumsuzlamanın sabırlı diyalektik çalışması olması İnsan insanın tarihin öznesi olması durumunda ve her ikisinin birden bu olumsuzlama eylemindeki can alıcı nokta olması halinde tarihin tamamına ermesi kaçınılmaz olarak insanın sonunu ve zamanın bitiminde bu sonu tatminkar bir halde hayranlıkla seyredilen bilgenin çehresinin tıpkı Ambrosina'daki miykturdaki gibi hayvan suratına dönüşmesini de zorunlu kılıyordu. Bu nedenle Batelya 6 Aralık 1937'de ve yazdığı mektupta çalışma olmaksızın olumsuzlama fikrinden yana diğer bir deyişle tarihin sonunda ve kendisinin hayatım olan açık yara diyerek kendi hayatından başka bir kanıt gösteremediği ne şekilde bilinmez ama hayatta kalan bir olumsuzlamadan yana oynamaktan başka yolu yoktur. Tarihin Parantez içinde gerçeğe uygun bir varsayım olarak parantezi kapat. Daha şimdiden tamamlandığını parantez içinde son kısmı hariç tutularak parantezi kapat kabul ediyorum. Ama şeyleri çok başka bir şekilde tasavvur ediyorum. Şayet eylem parantez içinde yapmanın kendisi parantezi kapat. Hegel'in dediği gibi olumsuzlama ise asıl mesele yapacak hiçbir şey olmayanın olumsuzlamasının itip gitmediğini ya da edilgen olumsuzlama halinde kalıp kalmadığıdır. Ben bizzat bu edilgen olumsuzlamanın ta kendisi olduğuma göre, parantez içinde, kendimi daha isabetli tanımlayamazdım. Parantezi kapat. Bu soruya ancak tek bir doğrultuda yanıt verebilirim. Hegel'in bu olasılığı öngördüğünü kabul ediyorum. Yine de kendisi bunu tanımladığı sürecin sonunda varsaymadı. Hayatımın ya da daha yerinde bir deyişle, hayatımın düşüğünün, hayatım olan açık yaranın, Hegel'in kapalı sistemini kendiliğinden çürüttüğünü sanıyorum. Parantez içinde, Holyer 111, parantezi kapat. Bölüm içinde geçen yabancı kelimeler. George Battaglia, G, E, O, R, G, E, S. B, A, T, A, İ, L, L, E. Kabın adı model. C, A, B, I N, E, T. D, E, S. M, E, D, A, İ, L, L, E, S. Leviathan. L, E, V, I, A, T, H, A, N Talmud T, A, L, -E M, U, D Avodazara A, V, O, D, A Z, A, R, A Ambrosiana A, M, B, R, O, S, I, A, N, A Hezeker. H, E, Z, E, K, I, E, G, R, I F, O, N. Koşer. K, O, S, H, E, R, E. Warburg. W, A, R, B, U, R, G. Sofia Amesenova. S, O, F, I, A. A, M, E, I C E, N, O, W, A. Behemot. B, E, H, E, M, O, T. Cinostik. G, N, O, S, T, I K. Hagadot. H, A, G, G, A, D, O, T, H. İvan Karamazov. I, V, A, N. K, A, Ra, R, A, M, A, Z, O, V. AKP. A, C, E, P, H, A, L, E. Kolejde de Sosyoloji. C, O, L, L, E, G, E, D, E. S, O, C, I, O, L, O, G, I, E. Koy -e K, O, J, E, V, E. Homo sapiens. H, O, M, O. S, A, P, I, E, N, S. Ayrım iki sonu. Sayfa on dört. Ayrım 3 Sayfa 15 Dolayısıyla tarihin sonu kendini erotizmde, gülüşte, ölüm karşısındaki neşete arta kalan olarak muhafaza eden insani olumsuzlamanın bir sonunun olmasını gerekli kılar. Bu sonun belirsiz ışığında kendi kendisinin efendisi ve kendi kendisinin bilincinde olan bilge, gözlerinin önünden hayvan başlarının değil de, Aşırı dindar e, insanlar, sevgililerin ya da büyücü çıraklarının başsız görüntülerinin geçtiğini görür hala. Ancak son kırılgan bir şekilde belirecektir. 1939'da savaş artık kaçınılmaz olduğunda, Kolejde Sosyoloji'nin yaptığı bir açıklama, bu sonun acizliğini insanların bir nevi bilinçli ve kıyıma teslim olmuş koyunlara, Parantez içinde Hollier, 58 ve 59. Parantez kapat. Dönüştüğü kitlesel bir güçsüzleşme şeklinde beliren ataleti ve savaş nazarındaki tepki yokluğunu ihbar ederek ele verir. Koyevelin düşündüğünden farklı bir anlamda da olsa da insanlar artık gerçekten de yeniden hayvan olmuşlardı. 3. Züppe. Hiçbir hayvan züppe olamaz. Alexandra Koyreve. Koyreve, öğrenci rakibinin ölümünden 6 yıl sonra 1968'de Introduction'un ikinci basımı vesilesiyle insanın hayvana dönüşmesi sorununu yeniden ele alır ve bunu ilk basımda yapmış olduğu açıklamaya bir başka açıklama düşerek yapar. Introduction metninin büyük ölçüde Koyenano'nun derlemiş olduğu notlardan oluşması halinde kitapta yer alan açıklamalar Koyeve'nin elinden çıktığı kesin olan tek kısımdır. Koyeve ilk açıklamanın belirsiz olduğunu çünkü tarihin sonunda insan denileninin yok olacağının kabul edilmesi halinde daha sonra arta kalan her şeyin parantez içinde sanatın, aşkın, oyunun parantezi kapat kendini sonsuza değin muhafaza edeceğinin tutarlılıkla iddia edilemeyeceğini belirtir. İnsanın yeniden hayvan olması halinde sanatları, aşkları ve oyunları da yeniden tamamen doğal olmalıdır. Dolayısıyla tarihin sonundan sonra insanların binalarını ve sanat eserlerini, örümceklerin ağlarını ördükleri, kuşların da yuvalarını kurdukları gibi oluşturacaklarını, müzik konserlerini, kurbağalar ve ağustos böçekleri gibi icra edeceklerini ve yavru hayvanlar gibi oynayarak yetişkin hayvanlar gibi sevişeceklerini kabul etmek gerekir. Hal buyken, bütün bu saydıklarımızın insanı mutlu edeceği söylenemez. Bollukta ve tam bir emniyet içinde yaşayacak olan Homo sapiens türünün tarih sonrası hayvanlarının kendi sanatsal, oyuna ilişkin ve erotik davranışları doğrultusunda hoşnut olacaklarını, çünkü tanım itibarıyla bunlarla yetineceklerini söylemek uygun şarası. Parantez içinde koy eve 436 parantezi kapat. Ama insanın kelimenin en temel anlamıyla kesin olarak hiçleşmesi, insan dilinin de ortadan kaybolmasını ve mimiye dayalı ya da sesli, arıların diline benzer bir takım işaretlerin insan dilinin yerini almasını zorunlu kılar. ve bu dille birlikte ortadan kaybolan sadece bilgelik sevgisi anlamında felsefe değil, bilgelik olanağının kendisidir de şeklinde akıl yürütür. Bu noktadan itibaren Koyeve'nin açıklaması tarihin sonuna ve mutlak ciddiyetle mutlak ayronenin birbirinden ayırt edilemediği dünyanın şimdiki haline dair bir dizi varsayında sürer. Böylelikle yazarın ilk basında yapmış olduğu açıklamayı izleyen yıllarda, içinde 1946, parantezi kapat, tarihin hegelci Marxist sonunun gelecekteki bir olay olmadığını, bu sonun olmuş bir şey olduğunu anladığını kavrarız. Yine çarpışmasından sonra insanlığın öncüsü, insanın tarihsel evrimi tabirini fiilen ulaşmıştır. Bunu izlemiş olan dünya savaşları, nazizm ve Rusya'nın Sovyetleştirilmesi de dahil olmak üzere her şey daha ileri durumdaki Avrupa ülkelerinin dünyanın geri kalanını kendi çizgisine getirmeye yönelik kızlandırma sürecinden başka bir şey değildir. Bununla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne ve Sovyet Rusya'nın 1948 ile 1958 yılları arasında parantez içinde yani artık Fransız hükümetinin üst düzey görevlisi olduktan sonra parantezi kapat. Yapmış olduğu sürekli yolculuklar Koyev'i tarih sonrası duruma ulaşma süresi içinde Ruslarla Çinlilerin hızlı zenginleşme yolunda bulunan henüz fakir Amerikalılar olduklarına Amerika Birleşik Devletleri'nin ise Marksist Komünizm'in son aşamasına ulaştığına ikna etmiştir. Parantez içinde 436-437 parantez kapat. Ve işte ve buradan da şu sonuca varmıştır. American Way of Life Tarih sonrası dönemin tipik hayat tarzıdır ve Amerika Birleşik Devletleri'nin günümüz dünyasındaki varlığı bütün insanlığın sonsuz şimdiki zamanındaki geleceğini temsil eder. Halbuki insanın hayvanlık durumuna geri dönmesi geleceğe ilişkin olasılık olarak değil, şimdiye ait bir kesin olarak belirir. Parantez içinde H437 parantezi kapattı. Ancak 1959 yılında Japonya'ya yaptığı yolculuk Koebe'nin bakış açısına bir başka yeni açılım getirmiştir. Koebe bu ülkede bizzat kendi gözüyle tarih sonrası durumda bulunduğu halde insani olmaya son vermemiş bir toplum görme imkanına kavuşmuştur. Tarih sonrası Japon medeniyeti Amerika'nın karşı istikametinde yaralan alan bir yola girmiştir. Elbette ki Japonya'da artık kelimenin Avrupa'yı ya da tarihi anlamında din, ahlak ve siyaset bulunmamaktadır. Ama saf haldeki züppelik o sıralarda başka yerlerde olduğu gibi Japonya'da da tarihsel eylemden yani savaşçı ve devrimci mücadelelerden ya da mahkumiyetteki çalışma cezasından doğan disiplinlerden bir hali daha etkili olan doğal ya da hayvani verili olanı olumsuzlayan disiplinler üretmiştir. Elbette özellikle Noh Tiyatrosu, Sado parantez içinde çay töreni parantezi kapat, Ikebana parantez içinde çiçek düzenleme sanatı parantezi kapat gibi dünyanın hiçbir yerinde aşılamamış Japonya'daki o zübbelik zirveleri asil ve zenginlere has bir ayrıcalık olmuştur ve hala da öyledir. Bununla birlikte sürmekte olan ekonomik ve sosyal eşitsizliklere rağmen günümüzde, istisnasız her Japon tamamen kalıplaşmış değerler doğrultusunda, yani tarihsel anlamdaki bütün insani içeriğinden tamamen boşalmış bir biçimde yaşayabilir. Son aşamada, her Japon ilkesel olarak ve kesinlikle saht zübbelikten dolayı hiçbir getirisi olmayan bir intihara parantez içinde klasik samuray kılıcının yerini uçak ya da deniz mayını da alabilir parantezi kapat kalkışabilir ve bunun sosyal ya da siyasal bir bağlamda yer alıp tarihsel değerler nedeniyle yapılan bir mücadele sırasında hayatını tehlikeye atmakla hiçbir ilgisi yoktur ve bu Japonya ile Batı dünyası arasında yeni başlamış olan etkileşimin son aşamada Japonların barbarlaşmasına değil de parantez içinde Ruslar da dahil olmak üzere Batılıların Japonlaşmasına varacağı varsayımına yol açar. O halde hiçbir hayvan züppe olamayacağına göre Japonlaşmış her tarih sonrası dönem bilhassa insani olacaktır. Dolayısıyla insanlardaki insani olanın doğal destek sağlayabilecek Homo sapiens türü hayvanları bulunacağı sürece insan derken kastedilenin katii biçimde hiçleşmesi gerçekleşmeyecektir. Foer ve 437 Koyeve'nin tarih sonrası durumun koşullarını belirlemeye çalışırken kullandığı ve Batelli'nin eleştirdiği ironik ton bu noktada zirveye ulaşır. Koyeve, American Way of Life'ı hayvan yaşamına kıyaslamakla kalmaz, insanın Japon zübbeliği aracılığıyla tarih karşısında hayatta kalışıyla ilgili ifadesi Batelli'nin kuşkusuz daha saf bir şekilde kendi üslubunca ifade etmeye çalıştığı ve Koyeve'nin olasılıkla yakışıksız bulmuş olduğu edilgen olumsuzlamanın parantez içinde, belki de parodisi sayılabilecek parantezi kapat, biraz daha şık bir versiyonu gibi dururur. Tarih sonrasının insanına daire çizilen bu resmin kuramsal içeriği üzerine düşünmeye çalışalım. İnsanlığın kendi tarihsel dramı karşısında hayatta kalışı öncelikle İbrani geleneğinde olduğu gibi Hristiyan geleneğinde de var olan dünya yüzünde Mesih'e ilişkin son olay ile sonsuz yaşam arasında kurulacak Mesih'in bin yıllık krallığını anımsatan tarih ve tarih sonu arasındaki tarih ötesi kesiti ima eder gibidir parantez içinde ve bu Koyeve'nin ilk çalışmasını Mesih'le ilgili ve eskatolojik motiflerle örülü Solovia felsefesi üzerine yapmış olduğu göz önünde tutulduğu takdirde hiç de şaşırtıcı değildir. Parantezi kapat. Ama burada asıl belirleyici olan bu tarih ötesi kesitte insanın insani kalmasının insanın kendisine destek olacak homo sapiens türünden hayvanların hayatta kalışını varsaymasıdır. Zira... Koheven'in yaptığı Hegel okumasında insan biyolojik olarak belirlenmiş bir tür ya da ilk ve son defa verilmiş bir töz değildir. İnsan daha ziyade antropofor parantez içinde insana götüren parantezi kapat, hayvanlıkla bu hayvanlıkta bedenleşen insanlığı her seferinde hiç olmazsa lütfen birbirinden ayıran hep duraklarla kesilmiş diyalektik gerilim alanıdır. Tarihsel olarak insan ancak bu gerilimde vardır. İnsan kendisini destekleyen antropofor hayvanı aşması ve dönüştürmesi ölçüsünde insani olabilir ancak. Çünkü insan sadece olumsuzlama eylemi aracılığıyla kendi hayvanlığına hükmetme veya gerekirse onu yok etme kapasitesine sahiptir. Parantez içinde ve Koyeve'nin insanın İnsan hayvanın ölümcül bir hastalığıdır. 554 diye yazması bu anlamdadır. Parantezi kapat. Peki ama insanın tarih sonrasındaki hayvanlığına ne olur? Züppe Japonla hayvani bedeni arasında ve bunun Battelli'nin belli belirsiz gördüğü başsız yaratık arasında ne tür bir ilişki vardır? Heyeve insanla antropofor Hayvan arasındaki ilişkide olumsuzlama ve ölüm yanlarını öne çıkarır ama modernlikte insanın ya da kendisine göre devletin kendi hayvani yaşamına özen göstermeye başlamasına ve hatta doğal yaşamın Falkolt, biyogüç, biyogüç parantez içinde yaşam gücü parantez kapat olarak tanımladığı şeyde can alıcı noktaya dönüşmesine neden olan süreci gözden kaçırmış gibidir. Belki antropofor hayvanın bedeni parantez içinde kölenin bedeni parantezi kapat, idealizmin düşünceye miras olarak bıraktığı çözülmemiş artıktır ve günümüz felsefesinin çıkmazları hayvanlıkla insanlık arasında indirgenemez bir biçimde gerilmiş ve bölünmüş olan bu bedenin çıkmazlarıyla örtüşme içindedir. Bölüm içinde geçen yabancı kelimeler American way of life A M E R I C A N W A Y O F L I F E anthropofor A N T R O P O F O R introduction I, N, T, R, O, D, U, C, T, I, O, N. Aleksandr Koyev. A, L, E, X, A, N, D, R, E. K, O, J, E, V, E. Ayrım 3 sonu. Sayfa 20. Ayrım 4. Sayfa 21. 4. Maisterium disuntionis Kültürümüzde yaşam kavramına ilişkin jenolojik parantez içinde soybilimsel parantezi kapat, araştırmaya koyulacak bir kişinin bulunacağı birincil ve en öğretici gözlemlerden biri bu kavramın asla yaşam şeklinde tanımlanmadığıdır. Lakin böylesine belirsiz kalan şey felsefe, din, bilim, siyaset ve ancak daha sonra Tıp ve biyoloji gibi görünüşte öylesine uzak olan alanlarda kendisine belirleyici stratejik bir işle yükleyen bir dizi kesinti ve karşıtlık tarafından yeri geldiğinde eklemlenir ve bölünür. Diğer bir deyişle kültürümüzde her şey sanki yaşam belirlenemeyen ama tam da belirlenemediği için durmaksızın eklemlenip bölünmesi gereken bir çay. Şey bir şeymişçesine gelişir. Batı felsefesi tarihinde yaşam kavramına yönelik bu stratejik parçalara ayrışın dayandığı önemli bir zaman koordinatı vardır. Bu Aristoteles'in Anima* eserinde birçok şekilde söylenen yaşamak terimi arasında en genel ve ayrılabilir olanını diğerlerinden soyutladığı andır. Hayvan cansız olandan yaşam aracılığıyla ayırt edilir. Ama yaşamak pek çok şekilde söylenir ve düşünce, duyum, yerine göre hareket etme ve dinlenme, beslenme hareketi, tahrip ve büyüme durumlarından birinin bile var olması halinde bir şeyin yaşadığını söyleriz. Ve bu nedenledir ki bütün bitki türleri de bize yaşıyor olarak gözükür. Zira bitkilerin karşı yönlerde büyümelerini ve sağlayan bir ülkeye ve yetiye sahip oldukları açıktır. Bu ilke diğerlerinden ayrılabilir ama diğerleri ölümlü varlıklarda bu ilkeden ayrılamaz. Bu bitkilerde gayet açıktır. Bitkilerde ruhun başka bir yetisi yoktur. O halde canlılar bu ilke aracılığıyla yaşama sahiptirler. Bitkilerin de sahip oldukları ruhun bir kısmını beslenme, gücü parantez içinde treptikon parantez kapat olarak adlandıralım. Aristoteles 413a 20 413 b 8 parantezi kapat. Aristoteles'in yaşamın ne olduğuna dair hiçbir tanım vermediğini fark etmek önemlidir. O, yaşamı önce besin işlevini soyutlayarak parçalara ayırmak ve sonra Yeniden bir dizi ayrı ve birbiriyle ilişkili, parantez içinde, besin, duyum, düşünce, parantez kapat. Beceri ya da yetilere eklemlemekle yetiniyor. Burada Aristoteles'in düşüncesinin stratejik eğiliminin temelini oluşturan ilkenin iş başında olduğunu görüyoruz. Bu eğilim nedir e ilişkin her soruyu? Bir şeyin ne aracılığıyla parantez içinde diati parantezi kapat Başka bir şeye ait olur şeklinde Yeniden biçimlendirmekten ibarettir. Belli bir varlığa neden canlı dendiğini sormak Yaşamın bu varlığa ait oluşunu sağlayan temeli aramak demektir. Bir diğer deyişle Yaşamanın söylendiği çeşitli şekillerden birinin diğerlerinden ayrılması ve yaşamın belli bir varlığa affedilmesini sağlayan ilki olarak derinlere inmesi gerekir. Başka bir anlatımda tam da ayrılmış ve bölünmüş olan şey, parantez içinde bu durumda besin yaşamı, parantezi kapat, bir nevi divade et impera. Böl ve Yönet Çevrenin Notu Bir dizi işlevsel beceri ve karşılıklılığının sıra düzenli eklemlenmesi şeklinde yaşam birliğinin kurulmasını sağlayan şeydir. Besin yaşamanın soyutlanması parantez içinde ki buna eski yorumculardan beri bitkisel adı verilmiştir. parantezi kapat. Batı bilimi için her açıdan temel anlam teşkil eden bir olay olmuştur. Zira yüzyıllar sonra bir kat Psychologiques Sur la Vie et la Mort eserinde dış dünyayla olan ilişkisi tarafından tanımlanan hayvan yaşamını sindirme ve dışkılamanın olağan ardılığından ibaret olan organik yaşamdan parantez dışında Bihat, parantezi kapat, ayırdığında üstün hayvanlarının yaşamının diğerlerinden koktuğu karanlık arka planı çizen, gene Aristoteles'in belirlediği besin yaşamı olacaktır. Bihat'a göre her üstün canlıda iki hayvan bir arada yaşıyor gibidir. Tabiri caizse kör ve bilinç yoksunu, parantez içinde kandırılışımı, solunum, sindirme, dışkılama ve benzeri parantez kapat. Bir dizi işlevin yinelerin içinden ibaret bir yaşamı olan ve bir katın organik olarak tanımladığı Animal Existent O.D.Dans İçte yaşayan hayvan, çevrenin dipnotu ile dış dünyayla olan ilişkisi aracılığıyla tanımlanan bir yaşama sahip ve bir kata göre hayvan adını almaya layık olan Sadece budur. Animal Vivant O. The Horse Dışta Yaşayan Hayvan Çevrenin Dipnotu Bu iki hayvan arasında, bu iki hayvan insanda bir arada yaşar ama birbiriyle örtüşmez. İçteki hayvanın organik yaşama hayvan yaşamından önce ceninde başlar. ve yaşlılıkla can çekişme sırasında dıştaki hayvanın ölümüne karşın hayatta kalır. Bitkisel yaşamın işlevleriyle ilişkiye yönelik yaşamın işlevleri arasında bu ayrımın modern tıp dünyasında edindiği stratejik önemi anımsatmaya bile gerek yoktur. Kaldı ki modern cerrahinin ve anestezinin başarısı tam da katın iki hayvanını ayırma ve aynı zamanda eklemleme olanağına dayanır ve Falkalt'ın göstermiş olduğu gibi 17. yüzyıldan itibaren temel görevleri arasına halkın yaşamıyla ilgilenmeyi dahil edip böylelikle siyasetini biyo gücü parantez içinde yaşam gücüne parantezi kapat dönüştüren Modern devlet bu yeni çağrısını öncelikle bilgisel yaşam kavramını aşama aşama genelleştirerek ve ona yeni bir tanım getirerek parantez içinde bugün bu durum ulusun biyolojik mirasına denk gelir parantezi kapat gerçekleştirecektir. Ve bugün hala klinik ölüm ölçütlerinin yasal tanımına yönelik tartışmalarda yapılan bir bedenin canlı sayılıp sayılamayacağını ya da son organ nakli macerasına terk edilip edilmemesi gerektiğine dair karar veren beyinsel her türlü etkinlikten ve deyim yerinde ise her özneden kopmuş bu çıplak hayat üzerine bir başka tanımdır. O halde bitkisel ile ilişkisel organik ile hayvansal, hayvani ile insani yaşam arasındaki ayrım öncelikle hareket halindeki bir sınır misali canlı insanın içinden geçer ve bu son mahrem kesinti olmaksızın olasılıkla neyin insani neyin insani olmadığına karar vermek bile mümkün olmaz i̇nsani, insanı diğer canlılardan ayrı koymak ve insanla diğer canlıların arasındaki ilişkilerin karmaşık ve hep de kurucu olmayan yasasını düzenlemek sadece insanın içinde hayvan yaşamı gibi bir bireyin ayrımı yapıldığı için sadece insanın hayvanla olan yakınlığı ve uzaklığı öncelikle en mahrem, en yakın üzerinden ölçüldüğü ve tanıdığı için olasıdır. Ancak Şayet bu doğruysa insani olan ile hayvani olan arasındaki kesinti şayet insanın içinden geçiyorsa o zaman insan ve insanlık meselesinin kendisini yeni bir şekilde ele almak gerekir. Bizim kültürümüzde insan hep bedenli ruhun bir canlı ile bir logosun doğal parantez içinde ya da hayvani parantezi kapat. Bir öğe ile doğaüstü sosyal ya da ilahi bir öğe eklemi ve birleşim olarak düşünülmüştür. Oysa insanı bu iki öğeyle bağlantısının kopmasından geriye kalan tek şey şeklinde düşünmeyi öğrenmeliyiz ve birleşmenin metafizik gizini değil ayrımın pratik ve siyasi yönünü araştırmalıyız. Şayet insan daima ardı ardına sık esinle bölünme ve kesinti yeri ve aynı zamanda ürünü ise insan nedir? Bu ayrımlar üzerine çalışmak, insanda insanın insan olmayandan ve hayvanın insani olandan ne şekilde ayrıldığını sorgulamak ve söz gelimi, değer ve insan hakları adını alan büyük meselelerde ilgili belli bir tarafta yer almaktan daha acildir Belki tanrısal olanla kurulan ilişkilerin En aydınlık kısmı da Bir şekilde Bizi hayvandan ayıran Daha karanlık olan Kısım bağlıdır Ayrım 4 Sonu Sayfa 24 Ayrım 5 Sayfa 25 5 Kutlu Kişilerin Fizyolojisi Bu cennet, bitmek tükenmek bilmeyen bir tıkılma ve sürekli edepsizlik yapılan bir randevu evinden başka nedir ki? Parisli Guillaume. Dirilmişlerin bedenlerinin bütünlüğüne ve özelliklerine ilişkin orta çağda yapılmış olan bilimsel çalışmaları okumak, bu açıdan bakıldığında bilhassa bilgilendiricidir. Kilise babalarının öncelikle ele almaları gereken sorun dirilmiş bedenle hayattaki insanın bedeni arasındaki özdeşlik sorunuydu. Zira bu özdeşlik vefat etmiş kişinin bedeninin sahip olmuş olduğu bütün maddenin dirilmesini ve kutlu kişinin organizmasındaki yerini almasını gerekli kılıyor gibiydi. Ama zorluklar tam da bu noktada ortaya çıkıyordu. Örneğin sonradan tövbe etmiş ve kurtuluşa ermiş eli kesilmiş bir hırsızın eli dirilme anında bedenine eklenecek miydi? Peki ya Havva'nın bedenini oluşturmuş olan Adem'in kaburgası Havva'nın bedeninde mi yoksa Adem'in bedeninde mi dirilecektir diye sorar Tomaso. Öte yandan ortaçağ bilimine göre besinler sindirim aracılığıyla canlı te dönüşürlerdi. Bu durum başkalarının bedenleriyle beslenmiş bir yamyam söz konusu olduğunda tek bir maddenin diriliş sırasında birden çok kişide eski haline kavuşmasını gerekli kılar gibi durmaktadır. Peki ya saç ve tırnağa ilişkin sperm, ter, süt, idrar ve daha başka salgılarla ilgili ne demelidir? Şayet bağırsaklar dirilirse diye akıl yürütür bir din bilimci bağırsaklar boş da dolu olarak dirilecektir. Dolu bir şekilde dirilmesi bu artık maddelerini de dirileceği anlamına gelir. Boş bir şekilde dirilmeleri halinde ise bu organın doğal herhangi bir işlevi kalmayacaktır. Dirilmiş bedenin kimliği ve bütünlüğü sorunu böylelikle erkenden kutlu hayattaki fizyoloji sorunu haline gelmiştir. Cennetteki bedenin yaşamsal işlevleri nasıl olacaktır? Kilise babaları bu kadar sorunlu bir arana, alana yönelirken, işe yarar bir paradigma kullanmışlardır. Adem'in ve Havva'nın günaha düşmeden önce, Eden'deki bedenleridir bu paradigma. Tanrı'nın kutlu ve sonsuz mutluluğunun fevkaladeliklerindeki ekinleri diye yazmıştır Scotus Erigena. Tanrı imgesinde yaratılmış olan insan doğasının aynısıdır. Parantez içinde scotus Edigena virgül 822 parantezi kapat. Kutlu bedenin fizyolojisi bu açıdan bakılınca günahla lekelenmemiş insan doğasının arketipi olan Eden bahçesindeki bedenin yeniden kurulmasıdır ama bu, bir yandan kilise babalarının bütünüyle kabul etmeye pek de yanaşamayacakları bir takım sonuçlar doğurmaktaydı. Augustinus'un açıkladığına göre, Adem'in günaha düşmeden önceki cinselliği, cinsel organını tıpkı el ve ayakları gibi kendi iradesine bağlı olarak hareket ettirmesi ve dolayısıyla cinsel birleşmeyi şehvet itkisi olmaksızın yaşaması nedeniyle bizim cinselliğimizden farklıydı. Adem'in beslenmesi de bizim beslenmemizden fersah fersah asil bir beslenmeydi. Çünkü o sadece cennet bahçesindeki meyvelerle besleniyordu. Ancak böyle de olsa kutlu kişilerin cinsel ya da sadece beslenmeye yarayan organlarının kullanımını ne şekilde anlamlandırılmalıdır? Zira dirilmiş olanların cinsellikten üremek için, yemekten de beslenmek için faydalanacaklarını kabul etmek, insan sayısının ve beden biçimlerinin artmasını ya da sonsuza dek değişmesini şart koşar ve dirilişten önce yaşamamış, dolayısıyla insanlığı tanımlaması imkansız sayısız kutlu kişinin de var olmasını gerektirir. Hayvani yaşamın iki temel işlevi, beslenme ve üreme, bireyin ve Türün muhafazasına dayanır ancak dirilişten sonra insan türü önceden belirlenmiş sayısına zaten kavuşmuş olmalıdır. Dirilişten sonra ölüm de olmayacağına göre yaşamın bu iki işlevi tamamen gereksiz hale gelir. Bundan ayrı olarak dirilmiş olanların yemeye ve üremeye devam etmeleri halinde. Cennet, bu kişilerin hepsini içine almak bir yana, dışkılarını bile içine alacak büyüklükte olamaz. Öyle ki bu, Parisli guullanmanın ironik sövgüsü. "Maledicta paradisus inqua tantum cacetur"u içine edilesi lanet cennet çevrenin notu mazur gösterirdi. Diğer yandan daha sinsi bir öğreti de mevcuttu. Buna göre dirilmişler cinsellik ve besinden birey ya da türün muhafazası için faydalanmayacaklardı. Esenlik, insan doğasının mükemmelin işlemesini gerekli kıldığı için insanın cennette bütünüyle esen olması ruhsallık kadar bedene de bakıyordu. Tomaso, Muhammed yanlılarına ve Musevilere benzettiği bu sapkınlara karşı, Summa Teknolojica'ya eklediği De Resurrectione De Usus Vanererum et ciborumu, Cinsellik ve Aşk Kullanımı Çevrenin Notu Cennete dahil olmadığını katı bir biçimde vurgulamıştır. Diriliş, insanın doğal yaşamının mükemmeliyetine göre değil, sadece tefekkür hayatı olan o son mükemmelliğe göre düzenlenmiştir demiştir. İnsan doğasının ilk mükemmeliyetine ulaşmaya ve onu muhafaza etmeye yönelik doğal işlemlerinin hiçbiri dirilişten sonra kalmayacaktır. Yemek, yem, yemek yemek, içmek, uyumak ve üremek doğanın ilk mükemmeliyetine aittir ve bunlar dirilmiş kişilerde bulunmayacaktır. Parantez içinde Akinolu Tomaso 1955-151-52 Parantezi kapat. Az evvel insanın işlediği günahın hayvanların doğasında ve durumunda hiçbir değişiklik yaratmadığını söyleyen yazarın kendisinin şimdi hayvan yaşamının cennete dahil olmadığını, kutlu yaşamının hiçbir şekilde hayvan yaşamı olmadığını hiç sakınmadan ilan ettiğini görmekteyiz. Buna göre bitkiler ve hayvanlar da cennette almayacak. gerek tamamen gerekse kısmen çürüyeceklerdir. Orta Çağ felsefesine göre Ademle Havva'nın Eden'dan kovulmasından sonra edenin insan hayatından tamamen yoksun kalması gibi girilmişlerin bedeninde de hayvani işlevler aylak ve anlamsız kalacaktır. İnsanın etinin tamamı kurtulmayacaktır ve kutluların fizyolojisinde kurtuluşun ilahi okinomiası ok Ev ve aile yönetimi, idareli kullanım, tutumluluk, yönetim. Çevrenin notu. Kurtarılamayacak bir artık bırakacaktır. Cognito Experimentalis Altı o halde artık doğru kişilerin Ambrosiana Mia türündeki hayvan başlı tasvirini bu denli esrarlıkla nedenlerle ilgi çekici bir takım varsayımlar yürütebiliriz. Tarihin mesihle gelecek sonu ya da kurtuluşun tanrısal okinomyasının tamamına ermesi sorunsalları kültürümüz için böylesi belirleyici olan hayvani ile insani arasındaki farkın sililmesi tehlikesine yol açan kritik bir eşik belirlemektedir. Yani insanla hayvanın ilişkisi, tarihi araştırmaların kaçınılmaz olarak tarih ötesi kesitle yüzleşmesini gerekli kılan temel bir alan saptamaktadır ve bu alana varlık felsefesini dahil etmeden girmek mümkün değildir. Hani neredeyse insani ile hayvani olan arasındaki sınırı belirlemek, filozofların ve din bilimcilerin, bilim adamlarının ve siyasetçilerin tartıştıkları konulardan biri deilmiş gibidir. Bu sınırı belirlemek sadece insan gibi bir şeye karar verebilecek ve insan gibi bir şeyin üretebileceği temel bir metafizik siyasi işlemdir sanki. Hayvani yaşamla insani yaşamın birbiriyle mükemmelen örtüşmesi durumunda insan da, hayvanda ve belki de tanrısal olan da düşünülebilir olmaktan çıkar. Bu nedenle Tarih sonrasına varış kaçınılmaz olarak bu sınırın belirlenmiş olduğu tarih öncesi eşiğin yeniden gündeme getirilmesine şart koşar. Cennet söz konusu edine hükümsüz kılar. Suma'nın utrum adam in statu inanti santiye animalibus dominere tur. Belki de Adem masumiyet halindeyken hayvanlara tabi idi. Çevrenin notu adlı gayet manidar başlıklı bir pasajda Tomaso insanla hayvan arasındaki ilişkide yer alan bilişsel deneyi dile getirir ve bir an için meselenin özüne yaklaşmış görünür. Masumiyet halinde diye yazar insanlar hayvanlara bedensel bir gereksinimden dolayı ihtiyaç duymuyordu. Örtünmek için hayvanlara gereksinimleri yoktu. Çünkü başıboş hiçbir şehvet etkisine sahip olmadıkları için çıplaklıklarından utanmıyorlardı. Beslenmek için hayvanlara gereksinimleri yoktu. Çünkü besinlerini Eden bahçesinden ediniyorlardı. Bedenlerinin gücü sayesinde hayvanlara ulaşım aracı olarak da ihtiyaç duymuyorlardı. Ama yine de Doğalarından deneysel bilgi edinebilmek için hayvanlara gereksinim duyuyorlardı. (parantez içinde) Indegabant, tamen ex et experimental cognitone de naturis eorum. (parantezi kapat) Ve bu Tanrının Adem'in karşısına doğalarını belirten bir isim vermesi için hayvanları çıkarmasından anlaşılır. Parantez içinde Akinolu Tomaso 1963 193. Parantezi kapat. Anlamaya çalışmamız gereken bu Cognitio Experimentalis'teki can alıcı noktadır. Belki sadece din, bilim ve felsefe değil, siyaset, etik ve hukuk da insanla hayvan arasındaki ayrımda gerili ve havada asılıdır. Bu ayrımda söz konusu olan biliş, bilişsel deney son aşamada insan doğası, daha doğrusu üretim ve bu doğanın tanımıyla ilgilidir. De hominis natura deneyidir. Ayrım ortadan kaybolduğunda ve iki terim birbirinin üzerine yıkıldığında bugün durum buymuş gibi görünmektedir. Olmakla hiçlik meşru ile gayrimeşru, ilahi ile şeytani olan da yiter ve onun yerine isimlerinden bile yoksun olduğumuzu düşündürten bir şeyler belirir. Belki de toplama ve imha kampları da bu türden bir deneydir. Sonunda ayrım olanağının kendisini yıkımına bulaştırmış, insani olanla insanlık dışı olan arasında karar vermeye dair korkunç ve uç bir deneme. Bölüm içinde Geçen Yabancı Kelimeler Scotus Erigena S-C-O-T-U-S e, R I G E N A. Malediktar. M A L E D I C T A. Paradisus. P A R A D I S U S. In. İne. Qua. Q U A. Tantum. T A N T U M. dur. J A J A T U R. Summa. C U M M A. Teolojiya. T H E O L O G I c A. Resurrektione. R Re E S U R R E C T I O N E. Usus U, S, U, S Venereorum V, E, N, E, R, E, O, R, U, M Et, E, T Ciborum C, I, B, O, R, U, M okinomia o, E K, E N, O, M, E A. Uçurum. U, T, R, U, M. Edim. A, D, A, M. İn. i N. Statu. S, T, A, T, U. Inosentia. İ, N, N, O. C, E, N, T, I, A, E. Animalibus. A, N, I, M, A, L, I, B, U, S. Dominareteur. D, O, M, I, N, A, R, E, T, U, R. İndige U, N, D, I, G, E, B, A, N, T. Tamam. T, A, M, E, N. Eys. E, İ, S. At. A, D. Eksperimentalem. E, X, P, E, R, I, M, E, M, D, A, L, E, M. Cognitiyonem. J O G N i T I O N E M Sumendam C U M E N D A M De naturis D E N A T U R I S E Erum E O R U M Hominis natura H-O-M-İ-N-İ-S N-A-T-U-R-A Ayrım 5 sonu, sayfa 29 Ayrım 6, sayfa 30 7. Sınıflandırmalar Certe siyuz, Simioiz. Kuşku yok ki Descartes maymun görmemiş. Carl Linnaeus. Modern sınıflandırma biliminin kurucusu Linnaeus maymunlara zaafı vardı. Çalışmak için Amsterdam'da bulunduğu sıralarda maymunları yakından görmüş olması muhtemeldir. Bu şehir o sıralar egzotik hayvan ticaretinde önemli bir merkezdi. Daha sonra İsveç'e dönmüş ve kraliyet başhekimi olmuş olan Linnaeus Uppsala'da içlerinde en çok sevdiğinin Diana adlı makak türünden bir maymun olduğu rivayet edilen çeşitli türlere mensup maymunlar barındıran küçük bir havrat bahçesi kurmuştur. Diğer hayvanlar gibi maymunların da ruhta yoksun oldukları için insandan ayırt edilmesi onun din bilimcilere kolaylıkla bırakabileceği bir argüman değildi. Sistema Natura'ya düştüğü bir notla hayvanları otomato mekanika, kendinden hareketli makine, çevrenin notu, anlayışla tanımlayan kartezyen teoriyle hesaplaşır ve bu görüş karşısındaki rahatsızlığını kuşku yok ki Descartes hayatı boyunca hiç maymun görmemiş ifadesiyle ortaya koyar. Meniskaz Koziner İnsanın kuzenleri başlığını taşıyan daha sonraki bir yazısında doğa bilimleri bakımından antropomorf, insan biçimli insan benzeri anlamına gelir çevrenin notu. Maymunlarla insan arasındaki ayrımı tam olarak saptamanın nedenli zor olduğunu anlatır. Ahlaki ve dini bakımdan insanı hayvandan ayıran net farkın ayırdığına varmıyor de elbet. İnsan, Yaradan'ın muhteşem bir zihinle yüceltmeye layık gördüğü ve daha asil bir varoluş bahşederek gözdesi kılmak istediği hayvandır. Tanrı, insanı kurtarmak için biricik oğlunu bile dünyaya göndermiştir. Parantez içinde Geneaüs 1955,4 parantez kapat. Ama bütün bunlar diye sözlerini noktalıyordu Geneaüs, Başka bir alana aittir. Kendi laboratuvarımda ben, ayakkabıcının ayak modeliyle yaptığı gibi yapmalı ve maymunların köpek dişleriyle diğer dişleri arasında boşluk olmasından başka maymunlarla insan arasında bir ayrım bulamayan bir doğa bilimci olarak ele almalıyım insanı ve bedenini. Sistema Natura'da Antropomorpa sınıfına parantez içinde 1758'deki 10. baskıdan sonra primates adını Alacaktır. Parantezi kapa. Simia. Maymun. Çevrenin notu. Lemur. Lemur uzun burunlu, uzun kuyruklu ağaçta yaşayan ve sadece Madagaskar'da bulunan prosimyen primat. Çevrenin notu. Ve vespertilionun yarasa. Çevrenin notu. Yanına homo. İnsan çevrenin notu olarak yazması kimse de şaşkınlık yaratmamalıydı. Öte yandan onun bu davranışının yol açtığı polemiğe karşın bu türden bir yaklaşım zaten bir anlamda mevcuttu. Daha 1693'te John Ray dört ayaklılar arasında insana benzer olanları anthropomorpha grubuna saptamıştı. Ancient rejimde Eski düzen, Avrupa'da Rönesans reformasyon hareketleri ve coğrafi keşiflerle yıkılmış bulunan Çağ düzeninden Büyük Fransız devrimine kadar olan dönem. Çevrenin notu, insani olana ilişkin sınırlar genel olarak 19. yüzyılda insan bilimlerinin gelişiminden sonra, alacağından çok daha belirsiz ve değişken bir özellik göstermekteydi. İnsani olana ilişkin en belirgin işaret halini alan dil, 18. yüzyıla dek düzen ve sınıflamaları atlamıştır. Çünkü o sıralar kuşların da konuştuğundan şüphe edilmektedir. John Locke gibi güvenilirliği şüphe götürmeyen bir şahıs Nassau prensinin söyleşide bulunabilen ve bazı sorulara Akıllı bir varlık gibi yanıt verebilen papağanına ilişkin hikayeyi hemen hemen kesin bir şey olarak iletmiştir. İnsanla diğer türler arasındaki fiziksel sınırda kesin özelliklerin belirlenemediği ayrımsız alanlarda yer almaktaydı. Peter Artedin'in yazmış olduğu İhtilogya parantez içinde 1738 gibi bilimsel bir eser bile deniz kızlarının Foklar ve deniz aslanlarının yanında saymış ve Ineos'un kendisi de dahi Pan-Europos eserinde Danimarkalı anatomi bilgini Kaspar Bartoli'nin Homo marinus deniz insanı, çevrenin notu olarak adlandırdığı deniz kızını insan ve maymunla birlikte sınıflandırmıştı. Öte yandan antrop antropomorfik maymunlarda ilkel bir takım halklar arasındaki sınırda net olmaktan tamamen uzaktı. 1641 yılında Doktor Nicholas e, Tapp tarafından yapılmış olan ilk orangutan tanımı bu Homo silvestris'in parantez içinde malay kökenli orangutan tabiriyle aynı anlama gelir. Parantezi kapat insani özelliklerinin altını çizer. Maymunla insan arasındaki fiziksel farkın karşılaştırmalı anatomi üzerinden ilk kez temellendirilmesi Edward Tyson'ın Orangutan Sivhoma Silvestris or The Anatomy of a Pigme parantez içinde 1699 adlı çalışmasıyla gerçekleşecektir. Bu eser her ne kadar primatoloji açısından önemli bir yer teşkil etse de Tyson'ın parantez içinde 48 özellikle insandan 34 özellikle ise maymundan ayrılan parantezi kapat, pigme olarak adlandırdığı canlı ona göre maymunla insan arasında yer alan bir nevi ara hayvandır ve melekle simetrik bir karşı uzaklıkta yer almaktadır. Anatomisini vermiş olduğum hayvan diye yazar Tyson Lord Faulkner'a olan ithafında, insanlığa en yakın olandır ve hayvani olan ile rasyonel olan arasındaki bağ kuruyor gibi görünmektedir. Tıpkı bilgi ve bilgelik yönünden bizi aşan ve bize en yakın olan o göksel varlığa, zat-ı alinin ve sınıfına mensup kişilerin yaklaşmaları gibi. Ve insani olana ilişkinin sınırların hala nasıl da sadece gerçek hayvanlar tarafından değil de mitolojik yaratıklar tarafından da tehdit edildiklerini görmek için çalışmanın başlığının tamamına bir göz atmak yeterlidir. Orangutan See for more sylvestris anatomy of pigme compared with that, a, that of a monkey and ape and a man to which is added a philogelical, easy concerning the pigments, the cynocephali, the satres and sapings of the ancients, wherein it will appear that they are either apes or monkeys and not men as formerly pretended. Aslında Linnaeus'un dehası İnsanı primatların arasına yerleştirmesindeki kararlılığından ziyade cins isim olan homo'nun yanına diğer türler için yaptığından farklı olarak eski felsefi deyim. Nosce de ipsum'dan kendini bil çevrenin notu. Başka özel hiçbir isim kullanmama ironisinden ileri gelir. 10. basında homo'nun tam adı homosopiens. Bilinen, akıl yürütebilen insan çevrenin notu olduğunda bile homoya eklenen bu yeni sıfatın bir betimleme niteliğinde olmadığı sadece homo tereminin yanında yerini muhafaza eden o eski deyimin bir versiyonu şeklinde olduğu aşikardır. Sınıflandırmada özel bir ayrım ifade eden bir veri olmayıp, bir emir olan bu istisnai durum üzerine düşünmeye değerdir. Sistema'nın başındaki introdusla yer alan çözümleme, Linens'un kendi sloganına verdiği anlam konusunda şüpheye yer bırakmaz. Kendini bilebilme dışında, insanın kendine has özel hiçbir kimliği yoktur ama insani olan bir nota, Karakteristika, özelliklerini bildiren bilgi, çevrenin notu, aracılığıyla değil de kendini bilme aracılığıyla tanımlamak, kendini insan olarak bilecek olanın insan olduğu, insanın insan olmak için kendini insani olarak bilmesi gereken hayvan olduğu anlamına gelmektedir. Sira, yine... Linnaeus, doğuş anında doğanın insanı çıplak toprağa çıplak olarak fırlattığını, insanın kendisine öğretilmediği takdirde tanıma, konuşma, yürüme, beslenme yetisinden yoksun olduğunu yazmıştır. Parantez içinde Nudus in Nuda Terra Cuiscire Niçil sine doctrina Non fare Non ingredi non vesci, non aliud, natura sponte, parantezi kapat. O ancak insanın üstüne yükseldiği takdirde kendisi olur. Parantez içinde Oquam contempta res et homo, nisi supra humana se erekserit. Linaos 1735, Altı parantezi kapattı. Geneos, sistemada insanın maymun imgesinde yaratıldığı izleniminin verildiğini söyleyerek kendisine karşı çıkan eleştirmen John George Jimeline'e yazdığı mektuba kendi düsturunun anlamında iliştirmiştir. Bununla birlikte insan kendini bilir. Belki de bu sözleri çıkarmam gerek. Aslında sizden ve bütün... Dünyadan bana maymunla insan arasında doğal tarihle uygunluk içinde bulunan türsel bir ayrım göstermenizi rica ediyorum. Şahsen ben böyle bir ayrım tanımıyorum. Parantez içinde virgül 1,55 parantezi kapat. Bir diğer eleştirmen Theodor Klein'e yanıt vermek üzere. Yine aldığı notlar... Homo sapiens formülünde bulunan üstü kapalı ironiyi nereye dek sürdürmeye hazır olduğunu göstermektedir. Klein gibi Sistemya'nın insana vermiş olduğu yerde kendini bulamayan kişiler kendilerine Nosce Ipsum'u uygulamalıdırlar. Zira kendilerini insan olarak bilememiş olmalarından dolayı bu kişiler kendilerini maymunların arasında saymışlardır. O halde homo ne bir söz ne de tam olarak tanımlanmış bir türdür. O daha ziyade insana olana dair bilgi üreten bir araç ya da makinedir. Dönemin anlayışına göre antropojenik parantez içinde insan kökenli parantezi kapat, aç parantez ya da cesinin tabirini kullanarak antropolojik diyebiliriz buna parantezi kapat. Makine insanın bakınca zaten hepten beri deforme olan kendi imgesini maymun çizgileriyle gördüğü bir dizi aynadan oluşan optik bir makinedir. Homo insan olmak için kendini insan olmayan da bilmesi gereken yapı itibariyle antropomori bir hayvandır Para, parantez içinde bir diğer değişli DNA olsun Sistema'nın 10. baskısına dek sürekli olarak kullandığı tabirle insana benzerdir. Parantezi kapat. Ortaçağ ikonografisinde maymun elinde günahkar insanın kendini simya değil, Tanrı'nın maymunu ve Tanrı'nın taklidi anlamlarına gelir. Çevrenin notu şeklinde görmesi gereken bir ayna taşır. Hinaos optik makinesinde kendini maymundan görmeyi reddeden maymun olmaktadır. Pascal'dan alıntı yapacak olursak, küfütlömfetlosing, insanı yapan maymunu da yapar, çevrenin otu. Bu nedenle Sistema'nın giriş kısmının sonunda homo'yu sadece kendisini olmamada tanıdığı takdirde hayvan olan, olarak tanınmamış olan Linnaeus eleştirmen kesvesi altındaki maymunların kendisine alay almak için omuzlarına çıkmasına tahammül etmek durumunda kalır. Idie cuc ringentum satyrum Jacinnos mesque humeris insilentum Jaco peterecorum ex excul Tationes, sustima, sustinui. İşte bu yüzden homur homur homurdanan satırların alaycı gülüşlerine, parantez içinde taşlamalarına parantezi kapat ve omuzlarıma zıplayan maymunların şımarıklıklarına katlandım. Çevrenin notu. Bölüm içinde geçen yabancı kelimeler. Kar Niaus J R L L I N E N A E U S Meniskans M E N E N I S K A N S Koizner C O U S I N E R Semia C I M I A Lemur, l e m u r ve Süper V-E-S-P-E-R-T-I-L-I-O. -E -E John Locke, j o h n l o c k e Nasao, N-A-S-S-A-U. Kaspar Bartolin, c a C p a r b a r t h o l i̇ n e Homo marinus. h o m o m a r I n u s Homo silvestris ordu anatomi of pigme h o m o s y l v e s t r I s o r t h e A, N, A, T, O, M, Y. O, F, E. P, E G, M, I, E. Orankudan. O, R, A, N, G. O, U, T, A, N, G. Siv, Homa, Silvestris. S, I, V, E. H, O, M, O, C Y, L, V, E, C, T, R, I, C. Or anatomy of a pigme. O, R, T, H, E, A, N, A, T, O, M, Y e. o, o, F, A, P, Y, G, M, E, C, O, M, P, A, R, E, D. With that of a monkey and... Ape and a man to which is added a philological easy concerning the pigments. W-I-T-H T-H-A-T O-F-A w H E J H İ, S A D, D, E D, E A E P H I İ L O L O G I C A L E E S S A Y J o n c e r n e i n e g Sinosepali C-Y-N-O-C-E-P-L-H-A-L-I The satris and spinges of the ancients t h e s a t y r s A N E D C P H I N E G E S O F T H E A N C I W E N T S H E R E N E T E T W I L L A P P E A R T H A T -h -a T H E -y -a R E E I T H E R A P E S O R -e M O N K E Y S A N D N-O-T M-E-N A-S F-O-R-M-E-R-L-Y P-R-E-T-E-N-D-E-D -e John George Gimelin j o h a n n g o r g J M E L -e İ N E Theodor Klein T H E O D O R K L E I N Fury Jessi F U R I O j E S S I NUDUS in NUDOTERRA N U D U S I N E N U D A T E R R A. Jus cire. sine doctrina. C U I C C I R E N I C H I L E S I N E D O C T R I N A. Non fare. N O N f a r Non ingredi. NO o ne I n g r e d I Non vesci. NO o ne v e s g I Non aljut nature sponte. ne o ne i u d N a t u r e a e p o N t e Ayrım 6 Sonu Sayfa 34 Ayrım 7 Sayfa 35 8. Sınıfsız Hümanizmin antropolojik makinesi, homoyu göksel ve yersel hayvani ile insani doğa arasında havada asılı bir halde tutarak, homonun kendi doğasının ve dolayısıyla kendisinden çok ya da az oluşunun yokluğunu saptayan ironik bir sistemdir. Bu zaten her halükarda insana işaret edemeyecek ve basit bir şekilde sınıf anlamına gelen dignitas. Latincede onur anlamına gelen dignitas sözcüğü sınıf, sıra, dizi anlamına da gelir. Çevrenin notu. Terimini de içermediği halde yersiz olarak de Hominis dignitate olarak çağrılan ve humanizmin manifestosu olarak kabul edilen Pico'nun söylevinde gayet açıktır. Eserin sunduğu paradigma yapıcı olmaktan bir hayli uzaktır. Nitekim söylevin temel varsayımı insanın bütün yaratılış modelleri tükendiğinde şekillendirilmiş olmasın nedeniyle bir arketipinin kendine ait bir yerinin parantez içinde certam sedem parantezi kapat ya da özel bir sınıfının della mirandola 102 parantez içinde olamayacağıdır. Bunlar bir yana dursun insan kesin bir modelle yaratılmadığı için onun kendine has bir yüzü de yoktur ve yüzünü kendi iradesiyle hayvani ya da ilahi yönde şekillendirilmelidir. Parantez içinde Pico Miranda. Virgül 102.04. Parantezi kapat. Bu tanımda yer alan yüz eksikliğinde 300 yıl sonra Linnaeus'un insanı anthropomorpanın insan benzeri hayvanların arasına yerleştirmesine neden olacak. Aynı ironik makinenin işleyişi mevcuttur. Ne bir özü ne de özel bir çağrısı olduğundan homo yapı itibariyle insani olmayandır. Her doğayı ve her yüzü edinebilmektedir. Ve bu nedenle de Pico onu bukalemunuz şeklinde tanımlayarak temelsizliğini ve sınıflanamazlığını ironik bir şekilde vurgulayabilmektedir. Hümanizmin insana dair yaptığı keşif, insanın kendisine eksik kalışının, insanın bir çare dignitas yoksunluğunun keşfidir. da insani olanın bir değişken yapısını ve insani yetsizliğine esrar rengiz değişken Homo ferus'un vahşi insan çevrenin notu. Homo sapiens türüne yazılması tekabül eder. Homo ferus primatların en asilinin özelliklerini bütünüyle yalanlar gibidir. O tetrapus parantez içinde 4 ayak üstünde yürür. Parantezi kapat. Mutus. Parantez içinde dilsiz. Parantezi kapat. Hirsitus'tur. Parantez içinde tüyle kaplı. Parantezi kapat. 1758'de basımı izleyen listede nüfus kütüğü verileri belirtilmektedir. Söz konusu olan Enfant Souris diğer bir deyişle kurt çocuklarıdır. Ve Sistema'da 15 yıldan kısa bir süre içinde Hanover'lı Hanover gencin parantez içinde 1720'de parantezi e, kapat. Pireneli çocuklar. Overijselli kız çocuk, Kuzey Hollanda'da bir bölge. Çevrenin notu. 1717. Parantezi kapat. Kampanyalı kız çocuk, Kampanya, İtalya'nın güneyinde yer alan bir bölge. Çevrenin notu. Göründüğü kaydedilmektedir. İnsani bilimlerin insanının fesyes yüz çevrenin otu hatlarını belirlemeye başladığı sırada Avrupa köylerinin sınırlarında gitgide daha sık beliren en Sauves insanın insaniyetsizliğinin habercileri, onun kırılgan kimliğinin ve bir yüze sahip olmayışının şahitleri olarak ortaya çıkmışlardır ve ancient rejim insanlarının bu dilsiz ve belirsiz varlıkların karşısında kendilerini görmeye çalışmaları ve onları insanileştirmeye yönelik tutkuları onların insan olmanın geçiciliğinin nedenli bilincinde olduklarını göstermektedir. Lord Mondobo'nun 10 yaşında ormanda bulunmuş vahşi bir genç kızın hikayesi eserinin İngilizce çevirisinin ön sözüne yazdığı gibi ancient rejim insanları aklı ve hayvani duyarlılığı her ne kadar birbirinden apayrı olarak düşünsek de bu ikisinin öylesine algılanamaz geçişler aracılığıyla birbirlerine uzandıklarını ve dolayısıyla aralarındaki ayrımı çizmenin Hayvanı bitkiden ayıran sınırı belirlemekten zor olduğunu (parantez içinde Heckwet 6 parantezi kapat) gayet iyi biliyorlardı. Bu dönemde insanın yüz hatları kısa bir zaman dilimi içinde için daha öylesine ikircimli ve belirsizdir ki bu hatlar yaşamı gelgeç bir varlığınki gibi sürekli bozulma ve silinme halindedir. Diderot Lambert de Lambert'te, kutbun yakınlarında bulunan, hala insan olarak adlandırılan ve biraz daha biçimsizleşmesi halinde bu ismi yitirmesi eli kulağında olan bu sadece dört ayak yüksekliğindeki biçimsiz iki ayaklının yitmekte olan bir türün görüntüsü olmadığını kim söyleyebilir ki diye yazmıştır. Parantez içinde Diderot 130 parantezi kapattı. Antropolojik makine, heykelin konuşamayan ilkel insanı, Homo Allalus Primegenius Harki, Hans Vaihinger. 1899'da yeni üniversitesinde profesör olan Ernst Harkil, Stuttgart'ta bulunan Kroner yayın evinden her türlü dualizm ve metafiziğe karşı hakikat üzerine felsefi araştırmalarda doğa bilimlerindeki gelişmeleri uzlaştırmayı amaçlayan di Weltstrasselle Kainatın Muammaları adlı eseri basmıştır. Eserde işlenen sorunların teknik kapsamlarının ise geniş olmasına karşın Kitap birkaç yılda 150 bin kadar basılmış ve bilimsel ilericiliğin bir nevi kutsal kitabı haline gelmiştir. Kitabın başlığı ironik bir imadan çok Emile de Boyce Raymond'un eserden birkaç sene evvel Berlin Bilimler Akademisi'nde yapmış olduğu konuşmaya yönelik bir atıf niteliğindedir. Meşhur bilim adamı bu konuşmada yedi tane muamma saptamış, bunlardan üçünün Transcendent parantez içinde aşkın parantezi kapat ve çözülemez. Üç tanesinin çözülür ama henüz çözülmemiş, birinin ise belirsiz olduğunu belirtmiştir. Muammalardan ilk üçünü kendi töz öğretisiyle çözmüş olduğunu öne süren Heckel, kitabının 5. bölümünde çözülür nitelikte ama henüz Dubois Raymond tarafından çözülmemiş sorunları bir şekilde kendinde barındıran insanın kökenini sorununa diğer bir deyişle sorunlarının sorununa eğilmiştir. Hekel meseleyi bu sefer de Darwinci evrim teorisi aracılığıyla radikal ve tutarlı bir şekilde kesin olarak çözüldüğünü öne sürmektedir. Hekel Zaten Thomas Huxley'in de insanın maymundan geldiği teorisinin Darwinizm zorunlu bir sonucu parantez içinde Hakel 37 parantezi kapat olduğunu ifade ettiğini belirtiyordu. Hakel'e göre tam da bu kesinlik paleontoloji parantez içinde fosil bilimi parantezi kapat alanındaki araştırma bulguları ve karşılaştırmalı anatomi sonuçları ışığında insanın evrimsel tarihini yeniden kurma görevini dayatıyordu. Hakel bu zor göreve 1874'te antropologiyi adamıştır ve bu eserde Silüriyen dönemin balıklarından Miosen dönemin maymun insanına ya da antropologiye, pomorflarına dek uzanan insan tarihini ortaya koymaya çalışmıştır. Ama onun bilime asıl katkısı ve bundan haklı olarak gurur duyuyordu. Andropomorf maymunlardan parantez içinde ya da maymun insandan parantezi kapat, insana geçiş aşamasında dilden yoksun olduğu için Pithecanthropus alalus olarak da adlandırdığı insan maymun, Parantez içinde Efenmenş parantezi kapat isimli özel bir canlıyla ilgili yapmış olduğu varsayımdı. Üçüncü parantez içinde Evesen döneminin başlarında etenenilerden primatların ilk ataları olan yarı maymunlar oluştu ve bu yarı maymunluktan Miosen döneminde tam anlamıyla maymunlar türedi. Daha detaylı olarak belirtmemiz gerekirse eski dünya maymunlarından parantez içinde Katarhiini parantezi kapat. Önce maymun köpekler olan Sinopithecuslar sonra maymun insanlar ya da antropomorflar türede. Pliyosel süresince bu sonunculardan bir dalından dilden yoksun insan maymun. Pithecanthropus, Alalus ve bundan da son olarak konuşan insan oluştu. 1874'te sadece bu varsayım, bir varsayım olan bu Pithecanthropus'un ya da insan maymununun varlığı 1891'de Eugène Dubois adında Hollandalı bir askeri doktorun Java adasında tesadüfen şimdiki insankine benzer bir uyluk yemeği ve Kafatası parçası bulmasıyla ve bulduğu bu canlı kalıntılarını Hakel'in memnuniyetle karşılayacağı şekilde, parantez içinde, Dubois hararetli bir Hakel okuruydu, parantezi kapat. Pithecanthropus erectus adını vermesiyle gerçeklik haline almıştır. Bunun üzerine Hakel hemen az gelişmiş Katarhinilerden çok gelişmiş insana dek kesintisiz olarak gerçekleşmiş olan primatların, Evrim zikrinde var olduğu düşünülen Missing Link arayışında olunan eksik halka budur işte demiştir. Bölüm içinde geçen yabancı kelimeler. Dignitas D, I, G, N, I, T, A, S Hominis dignitate H, O, M, I, N, e S D, I, G, N, I, T, A, T, E. Homoferus. H, O, M, O. T, E, R, U, S. Ancient Regime. A, N, C, I, E, N. R, E, G, I, M, E. Rövede Lambert R, E, V, E D, E D, A, L, A, M, B, E, R, T Diderot D, I, D, E, R, O, T Hans Weyhinger H, A, N, S V, A, I, H, I, N, G, E, R Homo alalus primigenius her H-O-M-O A-L-A-L-U-S P-R-I-M-I-G-E-N-I-U-S H-A-E-C-H-E-L-I-I Thomas Huxley T-H-O-M-A-S H-U-X-L-E-Y Katarhini C-A-T-A-R-R-H-I-N-E Sinopedikus c y n o p h -I t e c u s Eugène Dubois E-U-G-E-N-E D-U-B-O-I-S Pitekantropus P-I-T-H-E-C-A-N-T-R-O-P-H-U-S Erectus E-R-E-C-T-U-S m i c, -C i n L-I-N-K Ayrım 7 sonu. Sayfa 39. Ayrım 8. Sayfa 40. Fakat Hekel'in tabiriyle Dilsiz insan düşüncesi onun farkında olmadığı izlenimini veren çıkmazlara yol açıyordu. Hayvandan insana geçiş, karşılaştırmaları otomiye ve paleontolojik bulgulara yapılan yüksek burguya karşın aslında ne biri ne de diğeriyle ilgisi olan bir öğenin çıkarılmasıyla yapılmış ve bu öğe insana dair kanıt olarak sayılmıştı. Bu ee dildir. Dille özdeşleştirilerek konuşan insan sanki hem zaten insanmış hem de henüz insan değilmişçesine kendi dilsizliğini kendi dışına yerleştirmiştir. Hakel'in Homo Allalus doktrininin ve daha genel olarak modernlerin antropolojik makinesi olarak adlandırabileceğimizin içinde yer alan saklı çıkmazları gözler önüne sermek bir dil bilimciye modern, Bilim yönetim, yöntemlerini Yahudilikle ilgili çalışmalara uygulamaya çalışmış Yahudi ilmi, son temsilcilerinden biri olan Heyman Steintal'a düşmüştür. Dilin kökeniyle ilgili çatışmalarında Steintal, Hakel'den epey bir zaman önce insanlığın dil öncesi safhası fikrini öne sürmüştü. O, insanın algısal hayatında dilin henüz belirmediği bir Safayı hayal etmeye çalışmış ve bunu hayvanın algısal hayatıyla kıyaslamıştı. Dilin hayvanın değil de insanın algısal hayatından ne şekilde doğduğunu göstermeye çalışmıştı ama tam da bu noktada kendisinin sadece birkaç yıllardan sonra tam olarak fark edeceği bir çıkmaz belirmişti. Biz insan ruhuyla hayvan ruhu arasında salt varsayımsal olan bu saffayı karşılaştırdık ve ilkinde genel olarak ve her açıdan fazlalık bulduk. Bıraktık da insan ruhu bu fazlalığı dili yaratmada kullansın. Böylelikle dilin neden hayvan değil de insan ruhundan ve insan algısından geldiğini gösterebildik. Ama insan ve hayvan ruhu tasvirimizde dili dışarıda bırakmak durumunda kaldık. Doğrusu bu ihtimali kanıtlamak gerekiyordu. Öncelikle ruhun dili oluşturduğu gücün nereden geldiğini göstermemiz gerekiyordu. Dili yaratmaya muktedir bu güç doğal olarak dilden gelemezdi. Bu nedenle insanın dilden önce bir safhası olduğunu varsaydık. Ama bu sadece bir kurgudur. Zira dil insan varlığı için öylesine gerekli ve doğal bir şeydir ki o olmadan ne insan var olabilir ne de varlık düşünülebilir. Ya insanın dili vardır ya da insan yoktur. Öte yandan dilin insan ruhunun özünde önceden bulunduğu kabul edilemez ve tam da bu kurguyu haklı kılar. O daha ziyade tümüyle bilinçli bir şekilde olması da insan ürünüdür. Ruhun gelişiminin bir safhasıdır ve önceki safhalardan bir çıkarım yapılmasını gerektirir. Tam ve gerçek anlamıyla insan faaliyeti onunla başlar. Hayvan aleminden insan alemine götüren köprüdür o. ama hayvanla İnsan-hayvan arasındaki karşılaştırma aracılığıyla bu köprüyü Kur'an'ın neden sadece insan ruhu olduğunu, neden hayvanın değil de sadece insanın hayvanlıktan insanlığa ilerlediğini anlatmak istedim. Bu karşılaştırma hayal etmemiz gereken dilsiz insanın bir insani hayvan, parantez içinde menşentier, parantez kapat, değil de bir insan hayvan, tier menşent. Parantezi kapat olduğunu ve bu haliyle de zaten bir hayvan türü değil de bir insan türü olduğunu gösterir bize. Parantez içinde Steintal 1881-355-56 Parantezi kapat. İnsanı hayvandan ayıran şey değildir. Ama bu insanın psikofizik yapısına dair doğuştan gelen doğal bir veri değildir tarihsel bir üründür ve tarihsel bir ürün olması nedeniyle tam anlamıyla ne hayvana ne de insana maliyetlebilir. Dil öyesi çıkarılacak olursa insanla hayvan arasındaki fark, hayvanla insan arasında köprü görecek bir konuşmayan insan homo alalus hayal edilmediği takdirde silinir. Ama bu bütün acıklığıyla. Açıklığıyla sadece dilin bir yarı gölgesi konuşan insana dair bir Ön varsayımdır ve bu ön varsayım aracılığıyla hep ve sadece insanın hayvanlaşmasına parantez içinde Hakel'in insan maymunu gibi bir insan hayvana parantez kapat ya da hayvanın insanlaşmasına parantez içinde bir maymun insana (parantezi kapat ulaşırız. İnsan hayvan ve hayvan insan ne bir yandan ne de diğer yandan kapatılabilen aynı çatlağın ayrı yüzleridir. Aradan birkaç sene geçtikten ve artık felsefi ve bilimsel tartışmaların merkezi haline gelmiş olan Darwin ve Haeckel'in savlarını öğrendikten sonra kendi teorisine tekrar eğilen Stenthal, varsayımında yer alan örtük çelişkinin tam olarak ayırdığına varır. Onun anlamaya çalışmış olduğu şey, neden hayvanın değil de sadece insanın dil oluşturduğudur. Ama bu insanın hayvandan ne şekilde türediğini anlamaya karşılık geliyordu. Ve çelişki tam da bu noktada ortaya çıkıyordu. Sezginin dil öncesi safhası sadece tek olabilir, çift olamaz. Sezgi insan ve hayvan için ayrı olamaz. Ayrı olsa, yani insanın maymundan doğası gereği üstün olsa, insanın kökeni dilin kökenine karşılık gelmez. Bu insanda hayvandakinden daha üstün olan bir sezgi formunun, kökenine karşılık gelir ben farkına varmaksızın bu kökeni varsayıyordum İnsan bana insani özellikleriyle aslında yaratılış aracılığıyla verilmişti ve ben bunun üstüne insan dilinin kökenini keşfetmeye çalışıyordum ama böyle yaparak önceden söylediğime yani dilin kökeninin ve insan kökeninin aynı şey olduğuna karşı geliyordum önce insanı koyuyordum ortaya ve sonra bakıyordum ki İnsan dili üretsin parantez içinde. Steintal 1877,303 parantezi kapat. Steintal'in yakalamış olduğu çelişki eski ve modern değişkenlerinin her ikisiyle de kültürümüzde faal olan antropolojik makinenin belirlediklerinin aynısıdır. Makinede insan, hayvan, insani, insani olmayan karşılığı aracılığıyla insan üretimi söz konusu olduğu için makine kaçınılmaz olarak parantez içinde her zaman bir yakalamada olan parantezi kapat, bir dışlama ve parantez içinde her zaman bir dışlamada olan parantezi kapat bir kapsama aracılığıyla işlemektedir. Tam da insan her seferinde zaten önceden varsayıldığı için makine aslında bir nevi istisna hali üretir. Dışın bir için dışlanması ve içinde yerine göre bir dışın kapsanması olduğu bir belirsizlik alanı üretmektedir. İşte modern antropolojik makine de böyledir. O önceden de görmüş olduğumuz gibi bir insani olana parantez içinde henüz parantezi kapat, insani değilmiş gibi dışlayarak yani insani olanı hayvanlaştırarak insandaki insani olmayanı alalusu ya da insan maymunu yalıtarak çalışır. Araştırma alanımızı birkaç on yıldır kadar ileri, ileri alalım ve bu masum paleontolojik bulgu yerine museviyi yani insanda üretilmiş insan olmayanı ya da nömort, beyin ölümü gerçekleşmiş kişi, çevrenin notu ve Koma ötesini bir diğer değişle insan bedeninde yaratılmış hayvanı buluruz. Eskiden antropolojik makinesinin işleyişi bu dediğimizde tam olarak simetrik bir özellik göstermektedir. Modern makinede dış olan bir için dışlanması aracılığıyla üretiliyorsa, burada da iç olan bir dışın kapsanması insan olmayan da bir hayvanın, maymun insanın, Enfant Sowen'in ya da Homoferus'un ama aynı zamanda ve öncelikle insan biçimli hayvan figürleri olarak kölenin, barbarın, yabancının insanlaşması aracılığıyla gerçekleşir. Her iki makinede merkezine insani ile hayvani, insanla insan olmayan, konuşanla yaşayan arasındaki eklemlenmenin gerçekleşeceği, Fiilen zaten hep mevcut olduğu için daima eksik bir missing link gibi belli bir kayıtsızlık alanı kurarak işleyebilir sadece. Her istisnai alan gibi bu alanda aslında tam anlamıyla boştur ve gelmesi gereken gerçekten insani olan, her zaman yeniden yerleştirilen ve yerleri değiştirilen kesinti ve eklemlen eklemlenmenin, sürekli olarak güncellendiği bir karar alanıdır sadece. Bu şekilde elde edilecek olan her halükarda ne bir hayvan ne de bir insan hayatı, sadece ve sadece kendinden ayrılmış ve dışlanmış bir hayat, sadece bir nuda bitadır. Sadece hayat. Çevrenin notu. Ve insani olanla, insani olmayana ilişkin bu üç bu uç görüntü karşısında söz konusu olan iki makineden parantez içinde ya da aynı makinenin farklı değişkenlerinden hangisinin daha iyi ya da etkili, daha doğrusu hangisinin daha az kanlı ve öldürücü olduğunu tespit etmek değildir. Asıl söz konusu olan gerektiğinde durdurmak için makinelerin işleyişini anlamaya davranmaktır. Bölüm içinde geçen Yabancı kelimeler. Steintal s t e I n t h a l NOMORT N, E, O, M, O, R, T ENFANT SAVUG E, N, F, A, N, T S, A, U, V, A, G, E Ayrım 8 sonu Sayfa 43 Ayrım 9 sayfa 44 10. Umwelt Hiçbir hayvan bir nesne ile o nesne olarak ilişkiye giremez. Jakob von Wexgül Günümüzde 20. yüzyılın en büyük hayvan bilimcilerinden ve ekolojinin kurucularından biri sayılan Baron Jakob von Wexgül'ün 1. Dünya Savaşı nedeniyle servetini yitirmiş olması büyük şans olmuştur. Tabii bundan evvel de serbest araştırmacı olarak önce Heidelberg'de sonra da Napoli'deki zooloze istasyonunda fizyoloji ve omurgasızların sinir sistemi üzerine yaptığı araştırmalarla bilimsel alanda hatırı sayılı bir nam edinmişti. Ama aile servetini yitirdikten sonra parantez içinde her ne kadar Capri'de 1944'te vefat edeceği ve 1926'da Walter Benjamin'in birkaç aylığına ikamet edeceği bir Villası kalsa da, parantezi kapat, güney güneşini bırakmak ve ekoloji enstitüsü kurup meşhur olacağı Hamburg Üniversitesi'ne gitmek zorunda kalmıştı. UX'ün hayvanların yaşadıkları çevre ile ilgili olarak yaptığı araştırmalar gerek kuantum fiziğinde gerekse postmodern sanatta güncelliğini korumaktadır. Kuantum fiziği ve postmodern sanat gibi, onun çalışmaları da hayata ilişkin bilimlerde her türlü insan merkezli bakış açısının terk edilmesini ve doğa imgesinin insan ölçütünden radikal bir biçimde arındırılmasını ifade etmektedir. Parantez içinde, Uexküll'in çalışmalarının insanın yaşayandan ayırmak için en büyük çabayı sarf etmiş 20. yüzyıl filozofunu Haydeger ve hayvanı kesinlikle antropomorf olarak düşünmemeye çalışmış olan bir diğer filozofu Gilles Deleuze'u çok etkilemiş olması şaşırtıcı gelmemelidir. Parantezi kapat. Klasik bilimin hiyerarşik bir düzen gereğince basit yapı gösteren canlılardan karmaşık organizmalara dek bütün canlı türlerini içeren tek bir dünya gördüğü yerde o ekskul sonsuz bir çeşitlilik gösteren her bir mükemmel ve devasa bir müzik partisyonundaki gibi birbirine bağlı, bununla birlikte aralarında iletişimsiz ve karşılıklı olarak birbirini dışlayan merkezinde aşina olduğumuz küçük canlıları ve aynı zamanda *Echinus Esculentus deniz kestanesi çevrenin notu. Amoeba Terricola Bir amip türü. Çevrenin notu. Rihizostoma Pulmo Deniz anası. Çevrenin notu. Spinculus segmentsiz halkalı deniz solucanı. Çevrenin notu. Anomonia Sulcata Deniz lalesi. Deniz anemamı. Ixodes ricinus kene ve benzeri isimli uzak geçmişe uzanan canlıların bulunduğu algı dünyalarını görmüştür. Bu deniz kestanesi, amip denizanası, deniz solucanı, denizlerlesi, kene ve çok sevdiği daha başka minnacık organizmaların yaşadığı çevreyle ilgili çalışmalarını bilinemeyecek dünyalarda gezintiler olarak adlandırmıştır. Çünkü bu canlıların çevreyle olan işlevsel birliği üstün olarak adlandırılan insanınkinden ve hayvanlarınkinden çok uzak duruyor gibi görünmektedir. Bu eksikü sık sık belli bir hayvan öznenin bulunduğu çevredeki şeylerle kurduğu ilişkinin bizim insani dünyamıza bağlı nesnelerle kurduğumuz ilişkiyle aynı zaman ve mekanda gerçekleştiğini düşündüğümüz belirtir. Bu yanılsama bütün canlıların bulunduğu tek bir dünya olduğu kanısına dayanmaktadır. Uyekskul ise bu şekilde tek bir dünyanın ve bütün canlılar için tek bir zaman ve mekanın olmadığını göstermiştir. Güneşli bir günde yanımızda uçuştuğunu gördüğümüz arı, yusufçuk böceği ya da sinek bizim onları gözlemlediğimiz şekilde hareket etmemektedirler ve bizimle ya da kendi aynı zaman ve mekanı paylaşmazlar. Uyekskul bizim canlı bir varlığın hareket ettiğini gördüğümüz nesnel mekan olan Umgebungu hayvan hayvanı ilgilendiren ve az ya da çok kapsamlı bir dizi öğeden oluşan kendisinin anlam taşıyıcı ya da iz taşıyıcı olarak adlandırdığı umwelti çevreleyen dünyayı birbirinden özenle ayırmakla başlamıştır işi. Umgebung aslında Uexklu'nun özel hiçbir ayrıcalık yüklemediği ve gözlemlediğimiz bakış açısına göre değişebilecek bizim kendi umveltimizdir. Nesnel olarak belirlenmiş bir çevre anlamında bir orman yoktur. Orman koruma... Görevlisi için bir orman vardır, avcı için bir orman vardır, bitki bilim alanında çalışan için bir orman vardır, gezgin için bir orman vardır, doğa dostu için bir orman vardır, oduncu için bir orman vardır ve son olarak kırmızı başkılı kızın içinde kaybolduğu bir masal ormanı vardır. Anlam taşıyıcı olarak kabul edilen bir kır çiçeğinin sapı gibi en ufak bir detay bile durumdan duruma, örneğin dekoltesine yerleştirmek için bir demek çiçek toplamak isteyen genç kızın çevresinden ya da besleneceği çiçeğin çanak yapraklarına ulaşmasını sağlayacak mükemmel bir güzergah olması bakımından karıncanın çevresinden ya da bitki özünü taşıyan kanalı delip kendi zarının akışkan kısımlarını oluşturmak için onu pompa olarak kullanacak olan ağustos böceği larvasının çevresinden ve son olarak beslenmek için sapı yutacak ve çiğneyecek ineğin çevresinden bakılmasına göre farklı bir çevrenin farklı bir öğesi haline gelecektir. Her çevre aslen insanın çevresi olan umgebongun içinden seçilerek alınan bir dizi öğe ya da izlerden çıkan kendi içinde kapalı bir birimdir. Bir hayvanı inceleyen araştırmacının ilk görevi o hayvanın çevresini oluşturan anlam taşıyıcılarını tanımaktır. Ancak bu anlam taşıyıcıları nesnel ve yapay şekilde tecrit edilmiş değildir. Onlar hayvanın izi, algılamasıyla ve ize karşı tepkimekle görevli alıcı organlarıyla sıkı bir işlevsel ya da ueksklin tabiriyle müzikal birlik taşır. Her şey dış anlam taşıyıcı ile hayvanın bedenindeki alıcı aynı müzik partisyonunun iki öğesini oluşturuyormuşçasına hani neredeyse doğanın çaldığı anlamlandırmanın zaman üstü ve mekan dışı senfonik klavyesinin iki not notası ve birbirine böylesine içten bağlı iki öğenin nasıl böylesine heterojen olduklarını açıklayamadan gerçekleşir. İşte böyle bir perspektiften örümcek ağını düşünelim. Örümcek sinek namına hiçbir şey bilmediği gibi bir terzinin müşterisine elbise dikmeden önce yaptığı gibi ölçü de alamaz. Bununla birlikte o ağının kanalcık Boyutlarını sineğin beden ölçülerine göre alır ve tellerin direncini uçan sineğin bedeninin çarpma kuvvetine tıpatıp atıp şekilde ayarlar. Ayrıca dik teller dairesel tellere göre daha dayanıklıdır. Çünkü yapışkan bir sıvıyla kaplı olan dairesel teller sineği hapsetmek ve uçmasını engellemek için yeteri kadar esnek olmalıdır. Dik teller daha pürüzsüz ve kuru bir özelliğe sahiptir çünkü örümcek onlardan avının üstüne atlamak ve avını kurduğu görünmez tuzağı kesin olarak hapsetmek üzere kestirme bir yol olarak faydalanır. En şaşırtıcı olan da ağ tellerinin tam olarak sineğin görme kapasitesine göre olmasıdır. Sinek telleri görmez ve dolayısıyla farkına varmadan ölüme uçar. Sineğin ve örümceğin algı dünyaları arasında kesinlikle bağlantı olmamasına karşın birbirlerine karşı öyle durlar ki sineğin orijinal imgesi ya da arketipi olarak da adlandırılabilecek orijinal partisyonunun örümceğin partisyonuna karşı örümceğin ördüğü ağ sineklik olarak niteleyecek şekilde davrandığı söylenebilir. Örümceğin, sineğin umveltin hiçbir şekilde görememesine karşın, parantez içinde, o önemli bir yer edinecek olan hiçbir hayvanın bir nesneyle o nesne olarak ilişkiye giremeyeceği ve sadece kendi anlam taşıyıcılarıyla ilişkiye girebileceği ilkesini belirtmiştir. Parantezi kapat. A bu karşılıklı körlük halinin çelişkili uyumunu işaret eder. Ekolojinin kurucusunun araştırmaları Paul Vidal, Döle Blanche toplumlar ile bulundukları çevre arasındaki ilişkilere ilişkin yaptığı çalışmayı Table de Geographic de France 1903'de yazılmıştır, parantezi kapat. Ve Friedrich Ratzel'in 20. yüzyılın insan coğrafyasında derin bir devrim gerçekleştirerek Lebensraum'da, toplumların yaşam alanları ile ilgili çalışmasını Politische Geographie 1897'de yazılmıştır. Parantezi kapat. Birkaç yıl arayla izlemiştir. Ve Sein und Zeit'in temel insanı yapı olarak dünya içinde var olmayan parantez içinde Interwelt sein Parantezi kapat, ilişkin ana savının bir şekilde bu sorumlu alanın tamamına verilmiş ve yüzyılın başında yaşayan ile onu çevreleyen dünya arasındaki geleneksel ilişkiyi temelden değiştirecek bir yanıt olarak okunabileceği ihtimali yok sayılamaz. Bilindiği gibi Ratzel'in öne sürdüğü temel bir özertlik olarak her halkın kendi yaşam alanına içten bağlı olduğu savı, Nazizmin jeopolitikası üzerinde hatırı sayılır bir etkide bulunmuştur. Bu yakınlık dikkat çekici bir olay aracılığıyla Wexgül'ün entelektüel yaşamında iz bırakmıştır. Böylesine kendi halinde görünen bu bilim adamı 1928'de Nazizmden 5 yıl önce günümüzde Nazizmin uygulayıcılarından biri sayılan Huston Chamberlain'in Grundlagentes Neun, Neunzeht'in Jan Hunders'ine ön söz yazmıştır. Bölüm içinde geçen yabancı kelimeler. Jakob von Wexkul J-A-K-O-B V-O-N. U-E-X-K-Ü-L-L. L. Ekinus esculentus. e c h I n u s e c, c E-C-C-U-L-E-N-T-U-S. Amoeba terikola. A-M-O-E-B-A. E, r r I c o l a Rastoma pulma R, H, I, Z, O, S, T, O, M, A P, U, L, M, O Sipin S, I, P, U, N, C, U, L, U, S Anemonia sulcata A, N, E, M, O, N, I, A S, U, L, C, A, T, A Piksodes e x o d e s r i c i n u s umgebung u m g e b u n g umwelt u m w e l t Kolvidal P-A-U-L V-I-D-A-L Sein und seid S-E-I-N U-N-E-D Z-E-I-T İnderwelt sayın i̇ n -E d e r w e l T. S-E-I-N-E Grundlagen G, R, U, N, D Desneuncenten D, E, S N, E, U, N, Z, E, H, N, T, E, N Yerhundas J, A, H, R H, U, N, D, E, R, T, S Haustan Chamberlain H, H, O, U, S, T, E, N C, H, A, M, B, E, R, L, A, İ, N Ayrım 9 sonu Sayfa 48 Ayrım 10 Sayfa 49 11 Kene Hayvanın hafızası vardır ama hiçbir hatırası yoktur. Hemen, Stenthal bu ekskülün kitapları insan dünyasının bir kesitinin kirpi, arı, sinek ya da köpeğin gözüyle nasıl görülebileceğinin tahayyül edilmesini sağlamaya çalışan resimler içerir zaman zaman. Bir anda kendisine en aşina olan yerleri insani olmayan gözlerle görmek durumunda kalan okurda yarattığı şaşkınlık nedeniyle bu deneme faydalıdır. Ama bu şaşkınlığın doruk noktasına ulaşması hiç kuşkusuz Ubaroi ve Montseur Test'le beraber okunacak, modern anti-humanizmin en iyi örneklerinden biri olan Uexcul'un, Ixodes Rikunus'un daha yaygın adıyla Kenne'nin çevresiyle ilgili yaptığı betimlemeyle gerçekleşmiştir. Başlangıç kısmı pastoral şiir tınısı taşımaktadır. Ormanlardan çalılıktan köpeğiyle birlikte sıklıkla geçen kırsal sakini, insan ya da hayvan, Kurbanının üstüne atlamak ve kurbanının kanını emmek üzere bir dalın üstünde avını bekleyen miniminlercik hayvanı illaki tanır. O yumurtadan çıktığında henüz tam olarak oluşmamıştır. Bir çift bacağı ve cinsel organı eksiktir daha ama gene de çimlere yerleşip kertenkele gibi soğukkanlı hayvanlara hücum edebilecek durumdadır. Çeşitli değişim aşamalarından geçtikten sonra eksik olan organları tamamlanır ve böylelikle sıcak kanlı hayvanları avlamaya yönelebilir. Dişi olanı döllendikten sonra 8 ayağıyla bir dalın en ucuna kadar tırmanır ki yoldan geçen küçük memelilerin üstüne doğru yükseklikten atlayabilsin. Ya da daha büyük hayvanların geçerken kendisine değmesini sağlasın. Parantez içinde uvekskül. 1,85 86. Parantezi kapat. Bu ekskülün bize verdiği bilgiler doğrultusunda kır çiçeklerinin mis kokuları ve renkleriyle böceklerle ve arı vızıltıları, kuş cıvıltılarıyla sarılı güneşli güzel bir yaz gününde dalında duran keneyi hayal edelim. Ama pastoral şiirimiz daha şimdiden bitti. Çünkü kene bütün bu saydıklarımızdan hiçbirini algılamaz. Bu hayvanın gözleri yoktur ve pusu yerini derisinin ışığı olan duyarlılığı sayesinde bulabilir ancak. Bu sokak haydutu tamamen kör ve dilsizdir ve avının yaklaştığını sadece koku duyusu aracılığıyla algılar. Bütün memelilerin sebum foliküllerinden yayılan butirik asidin kokusu, kenenin yerini terk edip avına doğru atlamasına yönelik bir işaret görevi görür. Talih kenenin yüzüne gülerse, Kene sıcak bir şeyin üstüne düşer parantez içinde o bunu ısıya duyarlı bir organı sayesinde algılar parantezi kapat ve bu amacına ulaştığı sıcak kanlı bir hayvan bulduğu anlamına gelir. Mümkün mertebe tüysüz bir yer bulmak ve başına dek hayvanın derisine girmek üzere artık sadece dokunma duyusuna ihtiyacı kalır. İşte şimdi sıcak kanı ağır ağır emebilir. Parantez içinde sayfa 86-87. Parantezi kapat. Bu noktada kenenin kan tadından zevk almasını ya da hiç olmazsa kan tadını algılamasına yarayan bir duyuya sahip olmasını bekleriz. Oysa durum böyle değildir. Wexgül her nevi sıvıyla doldurulmuş tuni zarlarla laboratuvarda yaptığı deneylerin sonucunda kenenin kesinlikle tat duyusuna sahip olmadığını bildirmiştir bize. Kene Doğru ısıdaki yani memelilerin kan ısısına denk gelen 37 derecedeki her sıvıyı kana kana içine çeker ve kene'nin kan ziyafeti her halükarda kendi cenaze törenidir de aynı zamanda. Çünkü kanı emdikten sonra kene'nin yere düşüp de yumurtalarını bırakmaktan ve ölmekten başka yapacak bir şeyi kalmaz. Kene örneği bize bütün hayvanlara has çevrenin genel yapısını açıkça gösterir. Örneğini verdiğimiz durumda Umwelt 3 tane anlam taşıyıcısına ya da Merkmal tragara indirgenir. Bunlar 1. Bütün memelilerin terinde bulunan butirik asidin kokusu, 2. Memelilerin kan ısısına denk gelen 37 derecelik ısı, 3. Genellikle tüylü ve kan damarlarına sahip memelilere has deri tipidir. Ama Kene bu 3 E, -e öyle yoğun ve tutkulu bir ilişkiyle ve ani bir biçimde bağlıdır ki görünüşte çok daha zengin duran ve insanı kendi dünyasına bağlayan ilişkilerde bile belki de böylesine kuvvetli bir bağ rastlayamayız. Kene bu ilişkidir veya bu ilişki için ve bu ilişkide ancak. Bununla birlikte tam da bu aşamada bu ekskül bir Kenenin Rostock'taki laboratuvarda 18 yıl hiç beslenmeden bir diğer deyişle kendi çevresinden tamamen soyutlanmış olarak tutulmuş olduğunu bildirir bize. Bu çok özel olay hakkında bize hiçbir açıklama vermez. Kenan'ın bu bekleme dönemi boyunca bizim geceleyin yaşadığımıza benzer bir nevi uyku halinde bulunmuş olduğunu varsaymakla yetinir. Bundan yaşayan bir özne olmaksızın zaman var olamaz Parantez içinde UXKUL 98 parantezi kapat sonucunu çıkarır. Ama bu 18 yıl süren arada keneye ve dünyasına ne olmuştur? Çevresiyle ilişkisine tamamen bağlı olarak yaşayan bir varlığın bundan tamamen yoksun kalarak hayatta kalması nasıl mümkün olabilir? Zamansız ve dünyasız beklemeden söz etmenin ne gibi bir anlamı olabilir? 12. Dünya yoksunluğu. Hayvanın davranışı asla bir şey bir şey olarak öğrenmeye yönelik değildir. Martin Heidegger. Martin Heidegger 1929-1930 akademik yılının güz döneminde Freiburg Üniversitesi'nde verdiği Die Grundbegriffe den Metaphysik, Welt, Entlichkeit, Einsamkeit parantez içinde metafiziğin temel kavramları, dünya, sonluluk, yalnızlık, parantezi kapat adını vermiştir. Heidegger ölümünden bir sene önce 1975 yılında ders metninin basımı için gerekli izni verirken, parantez içinde basım ancak 1983 yılında Gesem Tausgabe'nin, parantez içinde külliyatının, 29 ve 30 sayılı ciltlerinde yer alacaktır. Parantezi kapat. Ogan Fink'e ithafta bulunur ve bu ithafta Fink'in bu ders notlarının diğerlerinden önce basılmasını istediğini tekrar tekrar belirtmiş olduğunu hatırlatır. Bu yazarın kendisinin de o derslere vermiş olduğu ve verdiği önemi vurgulamanın usturuplu bir yoluydu kuşkusuz. Peki teorik bakımdan bu kronolojik önceliğin açıklaması nedir? Bu derslerin bütün diğerlerinden önce yani Gezum Tazgabe projesine göre Heidegger'in derslerini kapsayacak 45 cildin en başında gelmesi neden düşünülmüştür. Yanıt bir anda verilebilecek cinsten bir yanıt değildir. Bunun bir nedeni de dersin hiç olmazsa ilk bakışta ders başlığıyla örtüşmemesi ve İlk felsefe gibi özel bir disiplinin de olsa temel kavramlara giriş niteliğinde durmamasıdır. Çalışma öncelikle temel duygu rengi olan derin sıkıntıya dair 200 sayfa kadar geniş bir çözümlemeye yer verir. Bunu hayvanın kendi çevresiyle ve insanın kendi dünyasıyla olan ilişkisiyle ilgili daha da kapsamlı bir araştırma ister. Heidegger için söz konusu olan hayvanın dünya yoksunluğu parantez içinde Weltarmut parantezi kapat ile dünyaya biçim veren parantez içinde Weltbilden parantezi kapat insan arasındaki ilişki aracılığıyla derzenin yani şurada var olmanın temel yapısını hayvana göre konumlandırmak ve bu şekilde Yaşayan da insanla birlikte ortaya çıkmış olan açıklığın anlam ve kökenini sorgulamaktır. Bilindiği gibi Heidegger insanı insan olmak sadece yaşayana bir şey eklemleyerek belirlenebilmişçesine animal rationale yani dili parantez içinde ya da aklı parantezi kapat olan yaşayan olarak tanımlayan geleneksel metafizik tanımı daima yatsımıştır. O Sein und Zeiten 10. ve 12. paragraflarında hayata ilişkin parantez içinde gerek felsefi gerek bilimsel parantezi kapat. Her anlayışta Daseinz şurada var olmanın ana yapısının hep önceden varsayıldığını ve bu şekilde hayatın daima ayrıcalıklı bir yorum yoluyla Dasein'den elde edildiğini göstermeye çalışır. Hayat on, hayat o, Olmanın özel bir durumudur ama hayat esasen sadece Dazen'de anlaşılabilir hale gelen özelliktedir. Hayatın ontolojisi sadece ayrıcalıklı bir yorum yoluyla elde edilir. Bu yorum olması gerekeni belirler ki sadece ve sadece yaşama parantez içinde nur noh leben parantezi kapat gibi bir şey olabilsin. Hayat safi bir mevcut oluş olmadığı gibi de değildir. Öte yandan Dazen hayat olarak ele alınıp parantez içinde ontolojik olarak belirsiz parantezi kapat. Sonra da üzerine başka şey eklemlenebilecek şekilde ontolojik anlamda belirlenebilir değildir hiçbir zaman parantez içinde Heidegger 1972,87 parantezi kapat. 1929-1930 yıllarındaki derslerin masaya yatırdığı konular hayvanla insan arasındaki eksiltme ve eklemlemeye varsayım ve atıfa ilişkin bu metafizik oyundur işte. Sayın on Zeit'da birkaç satırla geçiştirilmiş olan biyoloji ile yüzleşme meselesi bu derslerde sadece yaşayan ile Dyson ilişkisi üzerine daha radikal olarak düşünme denemesinde yeniden ele alınır. Canalıcı asıl nokta tam da burada belirir ve bu dersin içeriğinin diğerlerinden önce yayımlanma gereğine de ışık tutar. Dersin hayvani olanla insani olan arasında açtığı uçurumda ve aynı zamanda eşsiz yakınlıkta her türlü aşinalığını yitiren ve düşünülmesi en zor olarak beliren sadece animalitas değildir. Humanitas da yakalanamayan ve na mevcut, kalamamayla yerini bırakamam arasında asılı bir şey olarak belirir. Heidegger'in ele aldığı konuya yön veren ana hat üçlü tezden oluşur. Taş dünyasızdır, parantez içinde. Weltlos, parantezi kapat. Hayvan dünya yoksunudur, parantez parantezi kapat. İnsan dünyaya biçim verendir, parantez içinde. Weltbildent parantezi kapat. Kendisini çevreyle herhangi bir şeye açılma imkanından bütünüyle yoksun olduğu için taş hemen bir kenara bırakılır ve Heidegger ikinci varsayımını araştırmaya, dünya yoksunluğundan ne anlaşılması gerektiği sorununa eğilmeye koyularak incelemesini sürdürür. Yaptığı felsefi çözümleme bu noktada bütünüyle biyoloji ve çağdaş hayvan bilimine özellikle de Hans Dreisch, Carbon Bayer, Johannes Müller ve bilhassa öğrencisi Jakob von Wexl'ün çalışmalarına yöneliktir. Hatta Heidegger, Wexl'ün araştırmalarının açıkça felsefenin günümüz biyolojisinden kendine mal edebileceği en verimli şey olarak tanımlamıştır. Heidegger'in hayvanın dünya yoksunluğunu tanımlamakla ilgili kullandığı sözcüklerin Wexel'ün Umwelt ve Inenwelt kavramlarıyla ifade ettikleriyle aynı olduğunu yazmasıyla parantez içinde Heidegger 1983,383 parantezi kapan. Wexel'ün araştırmalarının Heidegger'in derslerinde geçen kavram terminolojilerine olan etkisi halen Heidegger'in kendisinin bile ayırdığında olduğundan daha geniş kapsamlı olmuştur. Heidegger, Wexel'ün anlam taşıyıcı parantez içinde Badentunstrager virgül Merkmerdrager parantezi kapat şeklinde adlandırdığını uyaran parantez içinde tutukluluğu gideren parantezi kapat. Das enthemende Umwelt, çevre dediğine ise uyaran çembere, enthem munsrig denmiştir. Heidegger'de Uexel'ün virkoganına feisengenzu e kadir olmak karşılığı gelir ve mekanik araç yerine organa işaret eder. Heidegger'e göre hayvan kendi uyaran çemberinin içinde kapalı durumdadır. Aynı şekilde Wexel'de hayvan kendi algı dünyasını tanımlayan az sayıdaki öğe de kapalıdır. Bu nedenle Wexel'de olduğu gibi Heidegger'e göre de hayvan başka bir şeyle temasa geçtiğinde sadece kadir olmayı etkileyen ve böylelikle harekete geçirenle karşılaşabilir. Geri kalan hiçbir şey a olarak hayvanın çemberine girmeye muktedir değildir. Parantez içinde Heidegger 1983, 369. Bölüm içinde geçen yabancı kelimeler. Martin Heidegger M A R T I N H E I D E G G E R. Freiburg F R I B U R Die Grundbegriffe. D, I, E. G, R, U, N, D, B, E, G, R, I, F, F, E. Der Matafizik. Der, D, E, R. M, A, T, A, P, H, Y, S, I, K. Welt. W, E, L, T. Eindlikheit. E, N, D, L, I, C, H, K, E, I, T. Einzimkeit. E, I, N, S, A, M, G. K E I T. Ojunk Fink. E U G E N. F I N K. Gezem Tasgabe. G E S A M T A U S G A B E. Weltbilden. W E L T B I L D E N. Hanstraş, H-A-N-S, D-R-I-E-S-H, -E Karl von Bayer, K-A-R-L, V-O-N, B-A-R, E Johannes Müller, J-O-H-A-N-N-E-S, m -E u l -E l e r Beda Çünç Trager B, E, D, E, U, T, U, N, G, S, T, R, A, G, E, R Merkmal Trager M, E, R, K, M, A, L, T, R, A, G, E, R Ençemmende E, N, T, H, E, M, M, E, N, D, E Ayrım on sonu sayfa elli dört. Ayrım on bir sayfa elli beş. Ama Heidegger kendisinin ortaya koymuş olduğu modelden dünya yoksunluğuyla insan dünyası anlayışının birbirine kuşta olarak ilerlediği bir strateji oluşturmak üzere hayvanın kendi uyaran çemberiyle ilişkisine dair yaptığı yorumla ve bu ilişkinin nasıl olduğuna dair yaptığı araştırmayla uzaklaşmıştır. Hayvanın uyaranla olan ilişkisini belirleyen kendine has var olma hali tutulmadır. Benommenheit parantez içinde Parantezi kapat. Heidegger burada almak nemen parantez içinde Hint Avrupalı nem köküne dayanır. Ayırmak, tahsis etmek, vermek demektir. Parantezi kapat. Fiiline atıfta bulunan benomen parantez içinde tutulmuş, sersemlemiş ama aynı zamanda çıkarılmış, engellenmiş. Parantezi kapat. Aynı genomen. Parantez içinde içe alınmış, emilmiş parantezi kapat ve benemen parantez içinde davranış parantezi kapat, terimleri arasında bulunan etimolojik akrabalık aracılığıyla kelime oyunu yapmaktadır. Hayvan kendi uyaranında esas itibariyle tutulmuş ve tamamen içe alınmış halde olduğu için gerçek anlamda eyleyemez parantez içinde handen parantezi kapat ya da uyaranına yönelik bir tutumda bulunamaz. Parantez içinde sih halten parantezi kapat. Yapabileceği sadece davranmaktır, parantez içinde sih ve nehmen, parantezi kapat. Olma hali anlamında davranış genellikle sadece hayvanın içe alınma durumu. Ein genomenheit, parantez içinde, parantezi kapat. Sayesinde mümkündür. Biz kişi tutumu sergileyen insanın kendili kendiliğine, Parantez içinde self height parantezi kapat. Sahip olmayan hayvanın bu özel kendinde olma halini her davranışın mümkün olduğu hayvanın bu içe alınma durumunu tutulma kavramıyla tam, tanımlıyoruz. Hayvan ancak kendi tutulma halinde olduğu için davranabilir. Tutulma hayvanın kendi özü gereğince bir çevrede davranabildiği ama bu dünyada asla davranamadığı olasılık şartıdır. Heidegger bir dünyaya asla açılamayan tutulmanın net bir örneği olarak parantez içinde Oexil tarafından önceden anlatılmış olan parantezi kapat laboratuvarda arının önüne balla dolu bir kasenin konması deneyinden söz etmektedir. Buna göre balı emmeye başladıktan sonra arının karnı kesilirse arı açık karnından akan balı görmekle birlikte sakin sakin emmeye devam eder. Bu arının fazla bal bulunduğunu saptamadığını ikna edecek bir şekilde gözler önüne sürer. Arı ne bunu ne de daha da aşikar olan karnının yokluğunu fark eder. Bu düşüncenin izi bile geçmez ve tam da daha fazla bal bulunduğunu saptamadığı için arı kendi dürtüsel davranışını parantez içinde treben parantezi kapan, sürdürür. O daha ziyade yemek tarafından içe alınmıştır sadece. Bu içe alınmış olma durumu sadece dürtüsel bir yönelme parantez içinde trepafes Hinzu parantezi kapat var olduğu takdirde mümkündür. Belli bir yöne itilmiş bir varlık tarafından içe alınmış olma durumu aynı zamanda mevcut bir oluşu parantez içinde forhandensein parantezi kapat saptama ihtimalini dışarıda bırakır. Tam da yiyecek tarafından içi alınma durumu hayvanın yiyeceğin karşısında durmasına parantez içinde C. Gengen Übeştalen parantezi kapat engel olur. Parantez içinde Heidegger 1983, 352 53 parantezi kapat. İşte Heidegger bu noktada tutulmanın açıklık özelliğini sorgulamaya başlar ve böylelikle bununla eş zamanlı olarak insanla dünyası arasındaki ilişkinin de hani bu ilişki neredeyse bir uyukmuşçasına sınırlarını ortaya koymaya başlar. Arı neye açıktır? Bir hayvan kendi uyaranı ile ilişkiye geçtiği zaman ne bilmektedir? Heidegger ne hemen fiilinin türevleri üzerine oynamayı sürdürerek burada bir algılamanın Parantez içinde fernemen parantezi kapat bulunmadığını, sadece dürtüsel bir davranış parantez içinde beneemen parantezi kapat bulunduğunu, çünkü hayvanın bir şeyi o şey olarak algılama imkanının alındığını, şimdi ve burada alınma anlamında değil de hiç de verilmemiş anlamında alındığını, parantez içinde genomen parantezi kapat yazmıştır. Sayfa 360. Hayvan tutulmuş ise şahit bunun nedeni söze edilmiş olan imkanın ondan kökten bir şekilde alınmış olmasıdır. Hayvanın tutulması benomen parantez içinde parantezi kapat şu anlama gelir. Bir şeyin o şey olarak algılanmasındaki asli alınmışlık parantez içinde genomen parantezi kapat durumu ve alınmış olmaya bağlı olarak da bir şey tarafından içe alınmış olmadır Parantez içinde Hinge ait). parantezi kapat. Dolayısıyla hayvanın tutulması öncelikle uygunluk içinde olma durumu anlamına gelir ve bu durum aracılığıyla bir başkasına olan yöneliminde hayvanın şu ya da bu olarak bir açık olan olarak bir var olan olarak ilişkiye girme ve yönetim imkanı alınmış ya da bir diğer deyişle bu imkan engellenmiştir. Tam da yöneldiği şeyi o şey olarak algılama imkanı hayvandan alındığı için tam da bu nedenle hayvan böylesine mutlak bir biçimde diğeri tarafından içe alınabilir. Parantez içinde Hayderger 1983, 360. Parantezi kapat. Heidegger olumsuzda oluşa hayvanın çevresinden alınması aracılığıyla giriş yaptıktan sonra hayvanın tutulması sırasında yöneldiği şeyin özel antolojik konumunu yeniden açıklığa kavuşturmaya çalışmıştır. Tutulmada varlık açımlanmamış parantez içinde var parantezi kapat aralanmamış durumdadır ama özellikle bu nedenle kapalı da değildir. Tutulma bu ihtimalin dışında yer alır. Varlık hayvana kapalıdır diyemeyiz. Bu ancak asgari bir açıklık ihtimali olması halinde gerçekleşebilirdi. Hayvanın tutulması ise hayvanı varlığın kendisine aralık ya da kapalı olması ihtimalinin dışında bırakır. Tutulma hayvanın özüdür demek hayvanın hayvan olmasından ötürü varlığın açımlanabilirliğinde bulunmadığı anlamına gelir. Ne on sözüm ona çevresi ne de kendisi varlık olarak açımlanmıştır parantez içinde sayfa 361 parantezi kapat buradaki zorluk kavranması gereken olma durumunun aralık ya da kapalı olmamasından ve dolayısıyla onunla ilişkide olmanın ne tam anlamıyla bir açımlama ne de tam anlamıyla işi ilişkisi olmak şeklinde tanımlanabilmesinden kaynaklanmaktadır Hayvan tutulması ve becerilerinin tamamı nedeniyle durmaksızın dürtüsel bir çokluğa iletildiği için olmadığı varlıkla da olduğu varlıkla da ilişkiye girme imkanından temelde yoksundur. Bu durmaksızın itilmiş olma durumu nedeniyle hayvan tabiri caizse kendi kendisiyle çevresi arasında asıllık alır. Bir varlık olarak ne kendisini ne de çevresini deneyimleyebilir. Öte yandan açımlamanın alınması anlamındaki varlığın açımlama yoksunluğu aynı zamanda bir şey tarafından içe alınmadır da. O halde hayvanın ile ilişkide olduğunu tutulmanın ve davranışın e yönelik bir açıklık gösterdiğini mi söylemeliyiz? Neye göre açıklık peki? İçe alınmış olmanın kendine has açıldığında bir şekilde dürtüsel tutulmanın itilmişliğiyle çakışan şey nasıl belirlenmelidir? Uyaranın ontolojik konumunun birileriki aşamasındaki tanımıyla hayvanın asli özelliği olarak dünya yoksunluğuyla ilgili Savın en can alıcı noktasına ulaşılır. İşi olamamak durumu bütünüyle olumsuz değildir. Zira bu bir şekilde bir açıklık biçimidir. Daha net olarak ifade etmemiz gerekirse bu uyaranın perdesini bir varlık olarak kaldırmayan bir açıklıktır. Şayet davranış varlıkla ilişki değilse bir hiçle ilişki midir? Hayır, ama eğer hiçle ilişki değilse o halde bir şeyle ilişkidir ve bu olması gereken ve olan bir şeyle ilişkidir. Elbette böyledir, ama mesele tam da davranışın ile ilişki olup olmadığıdır. Öyle ki işi olmamak şeklindeki davranışın yöneldiği şey hayvan için bir anlamda açıktır. Parantez içinde olfın, parantezi kapat. Ama bu o şeyin varlık olarak Perdesi kalkmış parantez içinde orfun var parantezi kapat olduğu anlamına kesinlikle gelmez. Parantez içinde Haydar Beger 1983,368 Hayvanın çevresinin ontolojik konumu şöyle tanımlanabilir. O ofendir açık. Ama Offenbar perdesi kalkmış açılabilir değildir. Hayvan için varlık açıktır ama ulaşılabilir değildir. Varlık ulaşamazlıkta ve bulanıklıkta açıktır. Yani hayvan bir nevi ilişkisizlik halindedir. Perdesi kalkmaksızın mevcut olan bu açıklık insani olana has dünya oluşumuna kıyasla hayvan dünyasının yoksunluğunu belirtmektedir. Hayvan sadece dünyadan yoksun değildir çünkü tutulmada açık olduğu için Dünyası olmayan taşın aksine, dünyadan yoksun kalmalı, ondan mahrum kalmalıdır. Parantez içinde entbeeren, parantezi kapat. Yani hayvan yoksunluk ve yokluk aracılığıyla tanımlanabilmektedir. Hayvan tam da tutulmada uyaran çemberinde karşılaştığı her şeyle ilişkide bulunduğu için tam da bu yüzden insanın bulunduğu tarafta bulunmaz, tam da bu yüzden hayvanın dünyası yoktur. Bununla birlikte temel bir nedenden dolayı dünyasının olmaması hayvanı taş tarafında konumlandırmaz. Zira içe alınmış tutulmaya yani uyaran tarafından içe alınmışlığı yönelik dürtüsel muktedir olma durumu işi olmamak türünden olsa da e açık olmaktır. Taşsa bu ihtimale dahi sahip değildir. Zira işi olmamak açık oluşu öngörür. Bu açık olma durumu hayvanın özündedir. Tutulmada açık olma hayvanın özsel bir özelliğidir. Bunun sayesinde o mahrum kalabilir. Parantez içinde entperren, parantezi kapat. Yoksun olabilir. Yoksun oluşunda belli olabilir. Bu elbette ki bir dünyaya sahip olmak değildir. Uyaran çemberinde içe alınmış olmadır. Uyarana sahip olmaktır ama bu sahip olma uyarana açık olma olduğu için ve bununla birlikte uyaranı varlık olarak açımlama ihtimali bu açık olma durumundan alındığı için açık olmanın sahipliği bir sahip olmamadır. Daha net bir ifadeyle varlığın varlık olarak açımlanabilirliğinin dünyaya ait olduğu doğruysa şayet bir dünyası olmamaktır parantez içinde Haydarer 1983.39192 parantezi kapat. Bu bölümde geçen yabancı kelimeler Benomenheit. B, E, N, O, M, M, E, N, H, E, Menhat T. Treben. T R E I B E N. Genelman G E N O M M E N H E I T. Hingenomenheit. H I N G E N O M M E N H E I T. Ofunbar. O, F, F, E, N, B, A, R. Ayrım 11 sonu. Sayfa 59. Ayrım 12. Sayfa 60. 13. Açıklık. Açıklığı tarla kuşu dahi görmez. Martin Heidegger. Dersteki can alıcı noktalardan biri açıklık kavramının olmanın ve dünyanın isimlerinden biri hatta olmanın ve dünyanın kat eksohun başlıca önde gelen mükemmel yetkin çevrenin notu ismi olarak tanımlanmış olmasıdır. Heidegger 10 yılı aşkın bir zamanın ardından dünya savaşı sırasında bu kavrama yeniden eğilmiştir ve kavramın soy ağacını ana hatlarıyla ortaya koymuştur. Buna göre kavramın Duino ağadlarının 8.'sine dayandığı bir anlamda kesin de ama olma anlamının üstlenmesiyle parantez içinde her varlığın özgürlüğe kavuştuğu açıklık olmanın kendisidir. Heidegger 1993, 224. Parantezi kapat. Rilke'ye ait bu terim Heidegger'in her şekilde altını çizmeye çalıştığı temel bir tersine çevrilmeye maruz kalmıştır. Nitekim 8. katta açıklığı bütün gözleriyle gören hayvandır. Parantez içinde di Kreatur Parantezi kapat Ve hayvan gözleri tersine çevrilmiş ve etrafına tuzak gibi konumlandırılmış olan insana kesinlikle zıttır. İnsanın gözlerinin önünde sürekli dünya vardır ve insan daima ve sadece karşıda, parantez içinde, gege parantezi kapat, bulunmaktadır ve dışarının salt uzayına girmez asla. Hayvansa sız olmadan hiçbir yerde açıklıkta hareket eder. Heidegger'in elde ele aldığı mesele tam da insanla hayvan arasındaki bu hiyerarşik ilişkinin tersine dönmesidir. Heidegger öncelikle açıklığın, felsefenin aletia, yani olmanın gizliliği, gizsizliğine verdiği isim olarak düşünülmesi halinde tersine dönmenin tam bir tersine dönme olamayacağını yazar. Çünkü Rilke'nin ifade ettiği açıklıkla Heidegger'in düşünce dünyasına yeniden kazandırmak istediği açıklık fikrinin ortak hiçbir paydası yoktur. Rilke'nin sözünü ettiği açıklık perdesi kaldırılmış anlamında bir açıklık değildir. Rilke, Aletha'ya dair ne bir şey bilir ne de sezer. Aynen nice gibi. O da bunu ne bilir ne de sezer. Parantez içinde Heidegger 1993, 231, sayfam parantezi kapat. Nietzsche'de olduğu gibi Rilke'de 19. yüzyıl biyolojizminin ve psikanalizin temelinde yatan olmanın unutuluşu söz konusudur ve bunun en uç sonucu hayvanın korkunç bir şekilde antropomorf kılınması ve buna denk bir şekilde insanın hayvanlaşmasıdır. Sayfa 226. parantez içinde parantezi kapat. Varlığın perdesinin kalkışını ifade eden açıklığı ancak insan, daha doğrusu sadece özgün düşüncenin asli bakışı görebilir. Hayvansa bunun aksine bu açıklığı asla görmez. Ama tam da bu yüzden tam da böyle olduğu için kapalı da böyle hareket edemez ve perdeli olana işaret edemez. Hayvan perdesi kalkmışlık ile perdelilik arasındaki çatışmanın asli bağlamından dışlanmıştır ve hayvanlarla bitkilerin dillerinin olmaması bunun bir göstergesidir. Parantez içinde sayfa 237. İşte Heidegger bu noktada 1929-1930 yılları arasında tuttuğu dersin odak noktası olan hayvanın çevresi ile insan dünyası arasındaki far sorununu açıkça gündeme getirir. Nitekim hayvan besin bulduğu çevre, avlandığı alan ve benzerlerin bulunduğu grupla ilişki içindedir ve onun bu ilişkisi taşın üzerinde bulunduğu toprakla olan ilişkisinden temelden farklıdır. Bitkinin ve hayvanın yaşam alanlarında canlının güdüllendiği hareket etkisi doğrultusunda tipik hareket edişini görürüz bir diğer değişle canlının uyarılabilirlik ortamında aralanmaya uyarıldığını ve uyarılmasıyla birlikte hareket ettiği ortama başka bir şey kattığına şahit oluruz. Ama bitkinin ya da hayvanın hiçbir hareket etkisi ve hiçbir uyarılabilirliği yaşayanı, uyarılmış olanın uyarıcı olduğu gibi bırakma Hele hele uyarıcıyı uyarmadan önceki haline ya da uyarma olmaksızın bırakma cinsinden bir özgürlüğe götüremez asla. Bitki ve hayvanlar kendilerinin dışında kalan her şeye bağlıdırlar ve ne dışarıyı ne de içeriği görürler. Bir diğer deyişle kendi perdelerinin kalkışını olmanın özgürlüğünde görmezler asla. Uçağın güneşe doğru coşkuyla yükselemeyeceği gibi taş da güneşe coşkuyla yükselemez. Ne de bir tarla kuşu gibi hareket edebilir. Ve doğrusu şu ki açıklığı tarla kuşu da göremez. Parantez içinde Heidegger 1993,237,38 parantezi kapat. Tarla kuşu parantez içinde bu kuş bizim şiir geleneğimizde Bernard de Bentador'un alım anımsayalım. En saf aşk atılımının sembolüdür. Parantezi kapat. Açığı görmez çünkü o güneşe en çok teslim olup da ona doğru atılım yaptığı noktada güneşe kör kalır. Bir var olan olarak onun perdesini asla kaldıramaz ne de bir şekilde onun örtüklüğüne perdeli oluşuna işaret eder. Parantez içinde Vexkül'ün kenesinin uyaran ile olan ilişkisini hatırlayalım. Parantezi kapat ve tam da Rilke'nin şiirinde canlının sırrı ile tarihsel olanın sırrı arasındaki temel sınır parantez içinde sayfa 239 parantezi kapat nedeniyle o ne denenir ne de konu edilir. Şiirsel söz burada tarihi oluşturmaya muktedir bir kararın öte yanında kalır. Hayvanı ondan bir nevi üstün insan yapmak üzere insandan da daha yukarıda konumlandıran şiirsel söz sürekli olarak hayvanın sınırsızca ve temelsizce insan biçimine büründürülmesi riskine maruz kalır. Dolayısıyla sorun şayet hayvanla insan arasındaki sınırın yani aralarındaki ayrılığın ve yakınlığın saptanmasıysa 1929-1930 dersinde ortaya konduğu gibi Hayvanın ortamının çelişkili ontolojik konumunu belirlemenin zamanı gelmiş demektir. Belki de hayvan aynı zamanda hem açık olan hem de açık olmayandır. Daha da doğrusu ne biri ne diğeridir. Bir perdesi kalkmazlıktaki açıktır ve bu onun bir yandan duyulmamış bir ateşlilikle yerini değiştirmesine ve uyaranın da tutulmasına neden olur. Diğer yandansa kendisini böylesine yenik düşmüş ve içe alınmış halde tutan şeyin perdesini bir varlık olarak hiçbir biçimde kaldırmaz. Heidegger burada bilmenin, daha doğrusu bilmemenin mistik çelişkilerini çağrıştıran iki zıt kutup arasında gidip gelmekte gibidir. Tutulma bir yandan her türlü insan bilgisinden daha yoğun ve sürükleyici bir açıklık, öte yandan ise kendi uyaranının perdesini kaldırmaya muktedir olmadığından tümden bir bulanıklığa kapanmışlıktır. Hayvanın tutulması ve dünyanın açıklığı negatif teoloji ile pozitif teoloji arasındaki ilişkiye benzer bir ilişki içinde gibidir. Bu ilişki mistiğin ruhun karanlık gecesi deneyimiyle bu terim kişinin kendisini tanrıdan uzak hissetmesi, tanrıyı aradığı halde içinde bulamaması nedeniyle yoğun ruhani acılar çekme deneyimi için kullanılır. Buna göre kişi günah halinde olmamasına karşın şiddetli sınanma ve acılar yaşar ve bu sayede farkında olmaksızın arınır ve Tanrı ile daha derin bir birliktelik hazırlanır. Çevrenin notu Rasyonel bilginin Aydınlığını, açıklığını hem ayıran hem de birbirine bağlayan gizli işbirliği kadar belirsizdir hem de. Ve belki de bu ilişkiye yönelik sessiz ve ironik bir atıf nedeniyle Heidegger belli bir noktada hayvanın tutulmasını Uno Mistica'nın <gülüyor> mistik birlik çevrenin notu en eski simgelerinden biri olan gece kelebeliği ile anlatmak ihtiyacını hissetmiştir. Gece kelebeği kendisini çeken Alev'e teslim olur. Bununla birlikte Alev onun için ısrarla ve sonuna dek bir bilinmez olarak kalır. Bu simge bir şekilde yersiz ve uygunsuz kalır. Çünkü hayvan bilimcilere göre gece kelebeği öncelikle tam da uyaranın açık olmayışına, ona tutulmuş halde kalışına karşı kördür. Mistik bilgi esasen bilmemenin ve perdeliliğin deneyimi iken, Hayvan açık olmayana yönelemez, perdesi kalkmışlıkla, perdelilik arasındaki çatışmanın temel bağlamı tarafından dışlanmış halde bırakılır. Bununla birlikte hayvanın dünya yoksunluğu derste zaman zaman tersine döner ve kıyaslanamaz bir zenginliğe dönüşür. Ve hayvanın dünya yoksunluğu meselesi insan dünyasının hayvan dünyasına bir iz düşümü olarak Gündeme getirilir. Meselenin zorluğu sorgulayışımız sırasında bu yoksunluk ve hayvanın kendine özgü kuşatma meselesini hayvanın yöneldiği şey sanki bir varlıkmış gibi ilişkiyi de hayvan için bildik bir ontolojik ilişkiymiş gibi yorumlamak durumunda kalmamızda yatar. Durumun böyle olmayışı varsayıma hayatın özünün sadece yıkıcı bir gözlem yoluyla açık olduğu sonucunu dayatır ve bu hayatın insan olmak nazarında daha az değerli ya da alt seviyede olduğu anlamına gelmez. Hayat belki de insan dünyasının hiç de tanımadığı ölçüde açık olma zenginliğine sahip bir alandır. Parantez içinde Heidegger 1983, 371, 372 parantezi kapat. Ama sonra tam da varsayım tamamen bir kenara bırakılacak gibi görünürken ve hayvanın çevresiyle insan dünyası kökten bir heterojenlikle birbirlerinden uzaklaşmış gibi dururken Heidegger Pavlos'un yaratılış kurtuluşu, Kurtuluşa yönelik bekleyişinin anlatıldığı Romalılara mektup 8-19'daki meşhur pasajı atıfta bulunarak aynı varsayımı yeniden öne sürer. Öyle ki hayvanın dünya yoksunluğu artık hayvanlığın içinde yer alan bir sorun olarak yansır. Dünyanın özüne dair özgün ve apaçık metafizik anlayışın bizi dünyası olmayışı, sız yapmaktan mahrum kalmak şeklinde anlamak ve hayvanı kendine özgü halinde yoksun bir varlık olarak görmek durumunda bırakma ihtimalini açık olmamız gerekir o halde. Biyolojinin bu tür şeyleri tanımaması metafizik aleyhinde hiçbir şey kanıtlamaz. Bundan belki de sadece şairlerin zaman zaman konuşuyor olması metafiziğin gözden kaçıramayacağı bir konudur. Paulus'un Aparokadia Aparokadia Tez Kitesosunu, Yaratılışın Özlem Dolu Bekleyişi, Çevrenin Notu, Yaratılışın ve Bütün Canlıların Yolları, Ezra Kitabı, Eski Ahitte yer alan kitaplardan biridir, Çevrenin Notu, 4, 7 ve 12'de yazılı olduğu gibi sıkıntı, Hüzün ve acıdan geçen bu özlem dolu bekleyişine dair bir şeyler anlamak için Hristiyan imanına da ihtiyaç yoktur aslında. Diğer yandan hayvanın dünya yoksunluğunu hayvanlığın içinde yer alan bir sorun olarak ele almak için kötümserliğe de ihtiyaç yoktur. Hayvanın uyaranına karşı açık oluşuyla hayvan kendi tutulmasında elbette kendisini ne bir varlık ne de bir varlık olmayan olarak Açımlanacak ama uyaran olarak kendisini özel bir sarsılmayla sevk eden bir başka da konumlanır. Heidegger 1983-395-96 Heidegger aynı şekilde insanla hayvan açıklıkla açık olmayan arasında derste belirlemiş olduğu uzaklığı hayvanın perdesine kalkmamışlıkta deneyimlediği özel sarsılma öğesi aracılığıyla etkili biçimde azaltır. Hayvanın bir şekilde kendisinin açık olmayışını hissetmesini sağlayan dünya yoksunluğunun stratejik bir işlevi vardır. Bu işlev hayvanın özü anlamında tutulmanın bir şekilde insanın özünden ayrılmasını sağlayan uygun sahne arkası, sayfa 408, beklentisini hayvan çevresiyle açıklık arasında geçici temin etmektedir. Heidegger bu noktada dersin ilk kısmını kapsayan kaygıya ilişkinin incelemesini yeniden gündeme getirebilir ve hayvanın tutulmasını derin sıkıntı. Parantez içinde T.F. Langevelle parantezi kapat olarak adlandırmış olduğu Stimungu ruh hali ahenk atmosfer çevrenin notu beklenmedik bir şekilde vurgulayabilir. Bu temel ruh halinin ve bu halin içinde saklı olan her şeyin ana hatlarını tutulma nazarında hayvanlığın özü olarak belirttiklerimiz gereğince belirlenmesi ve birbirinden ayrılması gerektiği gün ışığına çıkacaktır. Ana hatları belirlememiz bizim için can alıcı bir önem teşkil edecektir. Çünkü tam da hayvanlığın özü tutulma, derin sıkıntının temel öyesi olarak ele alıp varlığın tümünün içinde büyülenmiş, zincirlenmiş olmak, Parantez içinde Gebantsein, parantezi kapat şeklinde adlandırıldıklarımızla ilk bakışta aşırı bir yakınlık içinde gibi görünmektedir. Doğal olarak bu temel iki yapının aşırı yakınlığının yanıltıcı olmaktan ibaret olduğu ve aralarında hiçbir aracını kapatmayacağı bir uçurum olduğu gün ışığına çıkacaktır. Ama o zaman iki varsayım arasındaki kıyasın tamamı da dünyanın özü de aniden çok açık görünecektir bize. Parantez içinde Heidegger 1983,409 parantezi kapat. Burada tutulma hayvanın Dasein gibi bir dünyaya açılmadığı, bununla birlikte hayvanı her zerresinden sarsan bir teşhir aracılığıyla estetik olarak kendi dışına doğru gelen bir nevi temel Stimmung olarak gösterilmektedir. Ve insan dünyasını anlamak ancak bu perdesi kalkmayan teşhire yönelik aşırı yakınlık, Deneyimiyle yanıltıcı olsa da mümkündür. Daha sonra çıkarım yoluyla yıkıcı bir gözlem aracılığıyla hayvana ulaşmak için varsayılmış olanlar Olmak ve insanın dünyası değildir belki de. Doğru olan belki de ve özellikle bunun tam tersidir. Yani insan dünyasının açıklığına parantez içinde ki bu açıklık perdesi kalkmışlıkla perdelilik arasındaki temel çatışmaya yönelik açıklıktır aynı zamanda ve özellikle. Parantezi kapat Sadece hayvanın açık olmayan dünyasına yönelik bir işlemle ulaşılabilir. Ve insanın dünyadaki açıklığı ile hayvanın uyarana yönelik açıklığının bir an için birbirine değermiş gibi durduğu bu işlemin yeri sıkıntıdır. Bölüm içinde geçen yabancı kelimeler. Nice N-I-E-T-Z-C-H-E Bernat de B-E-R-N-A-R-T -e D-E V, E, N, T, A, D, O, R, N. Uniyomistika. U, N, I, O. M, E S, T, I, C, A. Pavlus. P, A, V, L, U, S. Apakarodokia teskin. A-P-A-K-A-R-A-D-O-K-I-A a, a, a, t e s k t i s e o s Apokaradokia A-P-O-K-A-R-A-D-O-K-I-A a, a, Tife Langevel T, -i E, F, E, L, A, N, G, E, W, E, İ, L, E. Ayrım 12 sonu. Sayfa 66. Ayrım 13. Sayfa 67. 14. Derin sıkıntı. Sıkıntı, mutluluk arzusunun saf halde bırakılmış halidir. Leopardi. Sıkıntı konusu 18. paragrafta başlar ve 39. paragrafa dek sürer parantez içinde yaklaşık 180 sayfa parantezi kapat ve Heidegger'in bir Sturmung'a ayırdığı en geniş çözümlemedir bu parantez içinde Sein und Zeit'a kaygıya 8 sayfa ayırmıştır parantezi kapat. Soruna bir ruh halinin genel olarak nasıl anlaşılması gerektiğiyle ilgili bir giriş yaptıktan sonra ve yani var olanın her defasında amade mevcut olması ve dolayısıyla kendimizde ve başkalarında gördüğümüz asli hal oluşu ortaya konduktan sonra Heidegger çözümlemesine sıkıntının aşama aşama yoğunlaşıp kendisinin derin sıkıntı parantez içinde tife langa veyle parantezi kapat Olarak tanımladığı hale gelişini içeren üç biçim ya da derecelendirme ile sürdürür. Bu üç biçim Heidegger'e göre sıkıntının özünü belirleyen iki özellikte ya da yapı anlarında. Struktur Momente parantezi kapat birleşir. Bunlardan ilki Boş bırakılmış olma boşluğa terk oluşturur. Heidegger meseleye kendisine sıkıntı deneyiminin bir nebi klasik klasikuzu, can alıcı nokta, çevrenin notu şeklinde görünen halin tasviriyle başlar. Gözden uzak ikinci sınıf sıradan bir tren istasyonundayız mesela. İlk trenin gelmesine daha 4 saat var. İstasyon civarında ilgi çekici bir şey yok. Doğru, sırt çantamızda bir kitap var. Onu mu okalım? okumalı. Hayır. Bir sorun, bir konu hakkında mı düşünmeli? Bu da olmadı. Tren saatine bakar ya da istasyonun bilmediğimiz yerleri olan uzaklığının yazılı olduğu listeyi inceleriz. Saate bakarız. Aradan sadece 15 dakika geçmiştir. Dışarı ana yola çıkarız. Sırf iş olsun diye bir aşağı bir yukarı yürürüz. Faydası yok. Ana yoldaki ağaçları seyrmeye koyuluruz. Saate bakarız yeniden. Son bakışımızdan bu yana sadece 5 dakika geçmiştir. Aşağı yukarı gitmekten bıkar, bir taşın üstüne otururuz, kuma her çeşit şekli çizeriz ve bir anda kendimizi yeniden saate bakarken buluveririz. Aradan yarım saat geçmiş. Parantez içinde Heidegger 1983, 140. parantezi kapat. Kendimizi meşgul etmeye çalıştığımız boş zaman uğraşları sıkıntının temel deneyimi olarak boş bırakılmış olmaya tanıklık eder. Genelde sürekli olarak bir şeylerle meşgul bir şeylere kapılmışken, Heidegger bunu hayvanın kendi çevresiyle olan ilişkisini tanımlayan terimlerle açıklar, şeyler tarafından içe alınmış parantez içinde hingonamen parantezi kapat, Hatta onlarda gitmiş çoğu zamanda onlar tarafından tutulmuş, parantez içinde benomen parantezi kapat, haldeyizdir, sayfa 153. Sıkıntıda kendimizi aniden boşluğa terk edilmiş halde buluveririz. Fakat bu boşlukta şeyler bize sadece alınmış ve hiçleşmiş, sayfa 154. Gelmez onlar mevcutturlar ama bize sunacak hiçbir şeyleri yoktur bizi tamamen kayıtsız bırakırlar ancak onlardan kurtulamayız çünkü bizi sıkana mıhlanmış ve teslim edilmişizdir. Bir şeyden sıkılarak biz sıkıcı olan tarafından sabit halde sıkıca parantez içinde feşt halten parantezi kapat trap ediliriz onun gitmesine izin vermeyiz. Parantez içinde wir lassen es noch nicht los. Parantezi kapat ya da bir nedenle ona mecburuzdur ve onun tarafından engellenmişizdir. Sayfa 138 Ve sıkıntının temel bir stümmung olarak Daze'nin kurucu öğesi olarak belirmesi tam da bu noktada olur. Sıkıntıya göre Sehn und Zeit'a geçen Kaygı sadece bir tür yanıt ya da tepkili ele alınmış gibi durur. Zira kayıtsızlıkta var olan kendi bütünlüğüne kaybolmaz. Aksine kendini tam da kayıtsızlığında gösterir. Burada boşluk var olanı saran kayıtsızlıktan ibarettir. Bu oluşun var olanın bütünlüğünün karşısına sıkıntı tarafından konumlanmış olduğu anlamına gelir. Öyle ki, bu sıkıntı biçiminde bizi kuşatan var olan bize yapma ya da yaptırma imkanı tanımaz. O bu ihtimale ilişkin olarak kendi bütünlüğünde, parantez içinde, es fershtak sih imganzen, parantez kapat, kendini reddeder. Bütünlük içinde bir arada bulunan var olanın tam ortasında bulunan ve kendini ona artık bir bütünlük içinde kendisini reddetmiş olan bu var olana, doğru ileten bir daizene ulaşmak için kendilerini reddederler <gülüyor> ki daizenin olduğu şey olabilmesi için tam da bu iletme hareketinde bulunması zorunludur. Daizenin böylelikle bütünlüğünde reddeden var olana iletilmiş halde bulur kendini. Sıkıntının ilk temel anı olarak bu kendisini reddeden var olana iletmede bu var olanın kurucu yapısı Daizen'i ortaya çıkar. Daizen sıkıntıda kendini bütünlüğünde reddeden var olana mıhlanabilir. Çünkü o yapısal olarak kendi oluşuna boyun eğmiştir. Über Unverted Baktığı dünyaya fırlatılmış ve yitmiştir. Ama tam da bu nedenle sıkıntı Daizen ile hayvan arasındaki e, beklenmedik yakınlığı gün ışığına çıkarır. Dersen sıkılarak kendisine verilmeyen bir şeye iletilmiştir. Ausgeliefel parantezi kapat. Tıpkı hayvanın tutulma sırasında hiçbir açımlanmamışa tabi oluşu gibi. Parantez içinde. Hin ausgesetz parantezi kapat. Derin sıkıntı tarafından boş bırakılmış olmakta hayvana kendisine açımlanmayan bir Başkada da ve içi alınmış oluşundan gelen özsel sarsılmanın yankısına benzer bir şey titreşir. Bu nedenle de sıkılan insan sadece görünüşten ibaret olsa da hayvanın tutulmasına uç bir yakınlıkta bulunur. Her ikisi de kendilerine en has hareketle bir kapalılığa açıktırlar ve kararlılıkla tümden karşı çıkan bir şeye iletilmişlerdir. Parantez içinde ve şayet Stumung gibi bir şeyi her düşünürün karakteristik özelliğiyle özdeşleştirmek meşruysa tam da bu karşı çıkılan şeye iletilme Haydager düşüncesinin kendine has duygu rengini gözler önüne serer belki de. Parantezi kapat. Derin sıkıntının ikinci yapı anına ilişkin çözümleme onun gerek hayvan tutulmasıyla olan yakınlığını gerekse sıkıntının ona göre arttığı diğer Adımı açıklığa kavuşturur. Bu ikinci yapı anı parantez içinde ilkine boş bırakılmaya sıkı sıkıya bağlıdır. Parantez kapat. asıl tutulmaktır. Parantez içinde Hingehaltenheit parantez kapat. Nitekim bir ilk anda var olanın bütünlüğünde kendini reddetmesi Dersen'in yapabileceğinin ya da deneyimleyebileceğinin yani Dersen'in İhtimallerinin bir şekilde çıkarım yoluyla gösterimidir. Bu ihtimaller şimdi mutlak kayıtsızlık halinde hem mevcut hem de kesinlikle erişilemez durumda karşısında durmaktadır. Reddish, Olmanın bu ihtimallerinden söz eder. Söz etmekte de değil aslında. Onun üzerine bir tartışma başlatmaz. Red ederek ona işaret eder ve reddedişinde onları bilinir kılar. Var olan bütünlüğünde kayıtsız olmuştur ama bu kadarla da kalmaz. Bunun yanı sıra başka bir şey de gösterir kendini. Dersen'in sahip olabileceği ama tam da bu sıkılmakta atıl yatma parantez içinde Brahligende parantezi kapat ve kullanılmamışlık nedeniyle bizi bırakıp giden ihtimaller yüzeye çıkar. Her halükarda reddedişte bir başka atıf bulunduğunu görürüz. Bu atıf atıl yatan ihtimallerin habercisidir. (Parantez içinde Heidegger 1983, 212) (Parantezi kapat). Atıl yatmak şeklinde çevirdiğimiz Brahlig'in fiili tarım dili kökenlidir. Brahe Nadası yani ertesi sene ekilmek üzere işlenmemiş tarlayı imler. Brahligin nadasa bırakmak yani atıl işlenmemiş bırakmak demektir. Bu sayede derin sıkıntının ikinci yapı anı olarak asılı tutulmanın anlamı ortaya çıkar. Asılı tutulanlar atıl yatanlar şimdi Daisen'in özel ihtimalleridir. Dazen bunu ya da şunu yapabilmesidir. Ama bu somut ihtimallerin etkisiz hale gelmeleri ilk olarak genelde saf ihtimali ya da Heidegger'in tabiriyle asli imkanı. Parantez içinde Die ursprüngliche ermöglichung Parantezi kapat, mümkün kılanı Parantez aç Das ermöglichende Parantezi kapat, aşk kılar. Bütünlüğünde kendini reddeden var olan da olmanın kendisi yani kendi olabilmesinde yer alan... Olmanın ihtimaliyle ilgili olan vardır ama bir ihtimali ihtimal olarak ilgilendiren ama mümkün kılandır. Yani bir mümkün olarak ona ihtimali lütfedendir. Bu uç ve öncelikli olan şey olmanın bütün ihtimallerini ihtimal olarak mümkün kılan şey olmanın olabilmesini ihtimallerini getiren bu şey ihtimalinde kendini reddeden var olandadır. Ama bu bütünlüğünde kendini reddeden var olanın bana dair ihtimallerin herhangi birini duyurmadığını, ihtimallere dair hiçbir şey anlatmadığını gösterir. Bilakis reddedilişin habercisi olarak o bir çağrıdır. Parantez içinde Ausruf'un parantezi kapat. Ben de olmayı gerçekten mümkün kıldığı şeydir. Reddedişi eşlik eden bu ihtimallerin ihtimal olarak bu çağrısı olmanın rastgele ya da değişebilir ihtimallerini imlemek Parantez içinde Hinweis'ın parantez kapat değildir. Mümkün kılanı saf ve sade karıştırılmaz biçimde çağırmaktır. Mümkün kılan olmanın asli bütün ihtimallerini taşır ve yönlendirir. Buna karşın bu ihtimallerle ilgili olarak görünüşte hiçbir içeriğe sahip değilizdir. Bu nedenle var olan şeyleri imlediğimiz ve tanımladığımız şekilde onların ne olduklarını söyleyemeyiz. Olmayı ihtimallerinde gerçekten mümkün kılan bu haberci imleme, bu asli mümkün kılmanın yegane ucu önünde gerekli bir mecbur olmadır. Parantez içinde Hinzwungen, parantezi kapat, bütünlüğünde kendini reddeden var olan tarafından bırakılmış olmak, olmanın olmak olarak imkanının doruk noktasında mecbur tutulmaya aittir aynı zamanda parantez içinde Heidegger 1983, 215 216. Derin sıkıntının ikinci temel özelliği olarak asılı tutuluyor olma o halde özel bütün somut ihtimallerin asılı tutulmasında ve alınmasında asli imkanın parantez içinde yani saf gücün parantezi kapat, perdesinin kalkması deneyiminden başka bir şey değildir. İhtimalin atıl yatmasında, parantez içinde Brahligen de parantezi kapat, ilk olarak bu şekilde beliren yetinin kökeninin kendisidir ve böylece daizenin yani olabilme biçiminde var olan varlığın da yetisinin kökenidir. Ama bu yeti ya da asli imkan tam da bu nedenle Mama yetisi biçimine sahiptir. Çünkü sadece bir yapamamadan tek tek özel ihtimallerin atıl yatmasından yola çıkar. Böylelikle derin sıkıntıyla hayvanın sıkıntısı arasındaki yakınlık ve aynı zamanda uzaklık nihayet gün ışığına çıkar. Hayvan tutulması sırasında uyaranı ile aynı ilişki içindeydi. Onda teşhir olmuş ve tutulmuş haldeydi. Öyle ki kendini asla bu şekilde açıklayamazdı. Hayvanın yapamadığı şey tam da özel uyaranların çemberiyle olan ilişkisini asılı tutmak ve altlık kılmaktır. Hayvanın çevresi onda salt bir ihtimalin ortaya çıkamayacağı bir şekilde yapılanmıştır. O halde derin sıkıntı, Dünya yoksulluğundan dünyaya hayvan çevresinden insan dünyasına geçişin gerçekleştiği metafizik işlemci olarak belirir. Ayrım 13 sonu sayfa 71 Ayrım 14 sayfa 72 Derin sıkıntıda söz konusu olan genetik antropolojinin kendisi yaşayan insanın daha zeyn oluşudur. Ancak bu geçiş yaşayan insanın parantez içinde ya da Heidegger'in derste de yazmış olduğu gibi insanın Dasein denen yükü yüklenmiş olması parantezi kapat. Dasein oluşu hayvanın çevresinin sınırlarının ötesine geçerek ve onunla ilişkiye girmeden elde edilmiş daha geniş ve aydınlık bir başka alanı açmaz. Aksine o sadece hayvanın uyaranla olan ilişkisini asıl tutulması ve altılaşması aracılığıyla açıktır. Uyaranın bu asılı tutuluşunda, bu atıl yatışında, parantez içinde brahligent nadasa bırakılışta parantezi kapat hayvanın tutulması ve onun bir açımlanmamışta teşir oluşu ilk olarak oldukları gibi anlaşılabilir. Açık olan olmadaki özgür hayvan çevresinin ne açık ne de kapalı olanına karşı radikal anlamda başka bir şeyin adını etmez. Onlar perdesi kalkmamış olanın perdeli olarak belirmesidir. Parla kuşunun açık olanı görmeyişinin asılı tutulması ve yakalanmasıdır. İnsan dünyasının ve lih tungunun merkezine yerleşmiş Cevher hayvanın tutulmasından başka bir şey değildir. Var olanın olmasının hayreti yaşayanın bir açımlanmamışlıkla teşir edilişinden kaynaklanan özsel sarsılmanın kavrayışından başka bir şey değildir. Bu anlamda Lichtung parantez içinde açık alan, parantezi kapat, gerçekten de lukus annon lukendodur. Latincede ışıksız kara orman anlamında çevirenin notu. Onda mevcut olan açıklık aslen bir kapalılığa açıklıktır ve açıklıkta bakan sadece bir içine kapanma, sadece bir görmeme görür. Harmanides dersi sırasında Lehten'in gizsizliğine göre önceliği üzerinde Heidegger birkaç kez ısrarlı durur. Gizi parantez içinde ferbongenheit parantezi kapat, gizsizliğe parantez içinde Unverborgenheit parantezi kapat, Almanca'da gizlilik, mahremiyet, ifşa olunmamışlık. Unverborgenheit gitsizlik ipşağı olmuş olma durumu anlamında. Çevirenin notu. Göre kökeni ise o kadar gölgede kalır ki o bir şekilde gizsizliğin gizli kökeni olarak tanımlanabilir. Öncelikle gizsizlik sözcüğünden giz olarak bir şeye yönlendiriliriz. Gizsizlikte neyin önce gizli olduğu, kimin gizlendiği ve gizin nasıl gerçekleştiği, gizin nerede, ne zaman ve kime verildiği bütün bunlar belirsiz kalır. Parantez içinde Heidegger 1993,19 parantezi kapat. Gizin olduğu yerde bir gizsizlik gerçekleşmiş olmalı ya da gerçekleşmelidir. Ama Yunanlıların gizsizlikte her defasında gizi dile getirerek ne düşündükleri kesinlikle açık değildir. Sayfa 22. Parantez içinde parantezi kapat. Burada genel hatlarını belirlemeye çalıştıklarımızın ışığında gizsizliğin bu sırrının alethaya hükmeden letenin hakikate en baştan beri dahil olan hakikat olmayanın perdeliliğin de hayvanın açık olmayışı anlamında çözülmesi gerekir. İnsan dünyasının belirleyen perdesi kalkışla perdeliliğin, gizsizlik ile gizliliğin arasındaki çözülemez mücadele, insanla hayvan arasındaki iç mücadeledir. Bu nedenle 1929 yılının Temmuz ayında ve dolayısıyla, Grundbegriffe der metafizik dersinin hazırlığıyla aynı zamanda vermiş olduğu Wasist Metafizik Konferansı'nın ana konusu varlıkla hiçlik arasındaki ortak kökendir. Dasein hiçlikte asılı tutulma durumu parantez içinde sıkıntının temel özelliğini anlatırken kullandığı sözcüğün hemen hemen aynısı parantezi kapat parantez içinde Heidegger 1967, 12 parantezi kapat anlamına gelir. İnsani Dasein sadece hiçlikte aslı olarak var olana tutunabilir. Parantez içinde herhalde. Derste insanın dünya ile olan ilişkisini hayvanın sih Seineman'ne karşıt olarak tanımlayan kavram. Parantezi kapat. Kaygının ştüymungu, sıkıntının sözünün edilmediği konferansta sadece hiçliğin aydınlık gecesi, sayfa 11, parantezi kapat, aracılığıyla gerçekleşen asli açıklığın edinimi olarak belirir. Ama olmanın kendisinde hiçleştiren, parantez içinde nihdet, parantezi kapat, bu olumsuzluk nereden gelmektedir? Eş zamanlı olan ders ve konferans arasında bir piyas yapmak, bu soruya verilebilecek olası bazı yanıtlar önerir bize. Varlık en başından beri hiçlik tarafından geçilmiştir. Lichtung, ortak köken itibariyle nihtungtur da aynı zamanda. Çünkü dünya insana sadece kesinti ve yaşayanın kendi uyaranıyla olan ilişkisinin hiçleşmesi aracılığıyla açılmıştır. Elbette ki yaşayan varlığı bilmediği gibi hiçliği de bilmemektedir ama varlığın, Hiçliğin aydınlık gecesinde belirmesinin tek nedeni, insanın derin sıkıntı deneyimi sırasında bir yaşayan olarak çevreyle olan ilişkisini asılı tutma riskine girmiş olmasıdır. Lehte, konferansta yapılan girişe göre Das Weizen'de gibi açıkta hükmeden engelleri kaldıran ve düşünülmeden kalarak olmayı veren, hayvanın çevresinin perdeliliğinden başka bir şey değildir ve onu hatırlamak, Acınmaz olarak bunu da bir dünyanın aralanmadan önceki anının tutulmasını hatırlamak da demektir. Engelleri kaldıran ve aynı zamanda varlıkla içleştiren hayvanın uyaranının ne var oluşundan ne var olmayışından gelir. Daha zeyn sıkılmayı öğrenmiş bir hayvandır sadece. Kendi tutulmasından ve kendi tutulmasına uyandırılmıştır. Yaşayanın kendi tutulmasına yönelik bu yanışı, açık olmayana yönelik bu kaygılı ve kararlı açılışı insani olandır. 1929'da Heidegger dersini hazırlarken Kenenin dünyasını bilemezdi. Çünkü bu bilgi atıfta bulunduğu metinlerde henüz yoktu. Bu eksikül Kenan'in dünyasına ancak 1934'te Strafzüge, durch Unwelten von Tieren, Und Menschen kitabında yer vermiştir. Heidegger, Kene'nin dünyasını bilme imkanına sahip olsaydı, 18 yıl Rostock Laboratuvarı'nda mutlak uyaran yokluğunda hayatta kalmış olan Kene ile ilgili olarak kendini sorgulardı herhalde. Hayvan, insanın onu laboratuvarda tutmasına benzer özel şartlarda, gerçekten de çevresiyle olan ani ilişkisini asıl tutabilir ve bunu yapmasıyla Hayvan olmayı bırakmaz, ne de insan olur. Rostock laboratuvarındaki Kene, Neuwegsülün ne de Heidegger'in yüzleşmeye hazır oldukları sadece yaşayan gizini saklıyordur belki de. 15. Dünya ve Toprak. İnsanla hayvan, dünya ile çevre arasındaki ilişki, Heidegger'e göre sanat eserinde bulunan dünya ile toprak arasındaki mahrem çatışmayı parantez içinde straight parantezi kapat. Çağrıştırır. Her ikisinde de hem açıklığı hem de kapalılığı saran aynı paradigma var gibi görülmektedir. Sanat eserinde de parantez içinde dünya ve toprak karşıtlığında parantezi kapat gizlilikle gizsizlik, açıklıkla kapalılık arasında yer alan bir diyalektik söz konusudur. Heidegger bu diyalektikten der Urschprung der Kunstwerkes köşeli parantez içinde sanat yapıtının kökeni parantezi kapat adlı makalesinde 1929-30 yıllarında verdiği derse söz ettiğiyle hemen hemen aynı şekilde bahseder. Taşın dünyası yoktur. bitki ve hayvanlarında aynı şekilde dünyaları yoktur. Onlar havada asıl durdukları bir çevrenin üzerine perde inmiş izdihamına aittirler. Köylü kadının ise bir dünyası vardır çünkü o var olanın açıklığında bulunur. Parantez içinde Heidegger 1950, 30. parantezi kapat. Şayet eserde dünya açığı temsil ediyorsa toprakta aslen kendi içine kapanana parantez içinde sayfa 32 parantezi kapat işaret eder. Toprak sadece her türlü açıklık karşısında geri çekilen ve sürekli olarak kendini kapalı tutan, aslan kapanamaz olarak korunduğu ve kollandığı yerde belirir. Parantez içinde. Sayfa parantezi kapat. Sanat eserinde bu kapanmazlık olduğu gibi gün çıkar. Eser toprağın kendisini bir dünyanın açıklığına getirir ve onu orada muhafaza eder. Parantez içinde. Sayfa 31 parantezi kapat. Toprak üretmek, toprağı kendi içine kapanan olarak açığa getirmek anlamına gelir. Parantez içinde sayfa 32. Dünya ve toprak açıklık ve kapalılık asli bir çatışmada karşıt olmakla birlikte asla ayrılabilir değildir. Toprak kapananın hiçliğine doğru sürekli yüzeye çıkar ve böylelikle kurtulur. Dünya ve toprak aslen birbirinden farklıdır ama asla birbirinden ayrı değildir. Dünya toprağa dayanır ve toprak dünya üzerinden doğar. Parantez içinde 33-34. parantezi kapat. Dünya ile toprak arasındaki bu bitişmez karşıtlılığının Heidegger tarafından net bir siyasi tınının seçilir gibi olduğu bir biçimde yazılmış olması hiç de verici değildir. Dünya ile toprak arasındaki karşıtlı karşıtlık bir çatışmadır. Parantez içinde Streit parantezi kapat. Çatışmayı anlaşmazlık ya da kavga ile karıştırır, onu sadece düzensizlik ya da yıkım olarak görürsek, çatışmanın özünü kolaylıkla yanlış anlamız. Asli çatışmada, çatışmadaki taraflar kendi özlerini bildirirler. Serpste beha butung parantezi kapat ama kendi özlerinin bildirimi asla rastlantısal bir durumda kaskatı kalmak değildir. Kendi varlığının kaynağında gizli olan özgünlükte kendinden vazgeçmedir. Çatışma ne kadar yoğun bir şekilde ortaya çıkar ve belirirse, çatışmadaki taraflarda sadece birbirine ait olmanın mahremiyetine o denli katılıkta verirler kendilerini. Toprak kapanmasındaki özgür kalmış izdihamda toprak olarak belirmeli ise şayet dünyanın açıklığından vazgeçemez. Öte yandan dünyada bükmeden geniş gibi asli her... Tarihi kaderin yolu olarak kararlı bir şey üzerine temellenmeliyse şayet topraktan kopamaz. Hakikati belirleyen gizlilikle gizsizlik arasındaki diyalektin Heidegger için siyasi bir paradigma, parantez içinde hatta daha doğrusu önde gelen siyasi paradigma, parantezi kapat, olduğu tartışma götürmez. Permanides ilgili derste polis, Yunanca'da şehir devleti anlamında. Çevrenin notu. Ferbongenheit, Unferbongenheit arasındaki çatışma aracılığıyla tanımlanır. Polis, varlığın gitsizliğinden toplanmış olanın kendisidir ama kelimenin kendisini söylediği gibi aleter ya çatışmalı bir varlığa sahipse ve bu çatışma hali, aykırılığa ve unutmaya yönelik karşıtlık ilişkisinde kendini gösteriyorsa o halde insanın asli alanı anlamında polis de Gizsizlik ve varlığa yönelik her türlü uç karşıtlık ve bununla birlikte her özsüzlük yani karşıt özün çok biçimliğinde varlık olmayan hükmetmelidir. Parantez içinde Heidegger 1993-133 Gizlilikle gizsizlik arasındaki çatışma anlamında hakikatin ontolojik paradigması Heidegger'de en başından beri siyasi bir paradigmadır. İnsan aslan bir kapalılığa açıklıkta gerçekleştiği için polis ve siyaset gibi bir şey mümkün olabilmektedir. Şimdiye dek üzerinde durduğumuz 1929-1939 derslerindeki yorumu izleyerek kapalı olana, toprağa ve letheye hayvan ve sadece yaşayan isimlerini verdiğimiz takdirde gizsizlikle gizlilik arasında baştan beri mevcut olan politik çatışma, aynı zamanda ve aynı ölçüde insanın insanlığı ile hayvan hayvanlarının çatışması da olacaktır. Hayvan, insanın koruduğu ve böylelikle gün ışığına getirdiği kapanamazlıktır. Ancak bu noktada her şey karmaşık bir alır Çünkü humanitasın asli özelliği hayvanın kapalılığına açık kalmaksa, dünyanın açığa götürdüğü tam da ve sadece içine kapanan olarak topraksa, o zaman Heidegger'in metafiziye ve metafiziye bağlı bilimlere yaptığı insani humanistas yönünde değil de animalitasından yola çıkarak, Parantez içinde Heidegger 1967, 1, 277 parantezi kapat. Değerlendirdikleri eleştirisini ne şekilde anlamamız gerekir? Şayet insanlık sadece hayvanlığın asılı tutulmasından elde edilmişse ve hayvanlığın kapılılığını açık kalması gerekiyorsa, Heidegger'in insanda var olan üzü yakalama denemesi, animalitasın metafizik önceliğinden ne şekilde kaçar? Bölüm içinde geçen yabancı kelimeler. Strait. S-T-R-E-İ-T. -e Lukus Anun Lukendo. L-U-C-U-S. A-N-O-N. L-U-C-E-N-D-O. Brachligend. B, R, A, C, H, L, I, E, G, E, N, D. Ayrım 14 sonu. Sayfa 77. Ayrım 15. Sayfa 78. 16. Hayvanlaşma. İnsanlar içlerinden bazılarının kendi benzerlerini yetiştirdiği hayvanlardır. Peter... Slodergic. Heidegger, polisin gizlilik ve ve insanın animalitası ile humanitas arasındaki çatışmanın hükmettiği Polos'ta, Yunanca'da merkez demek çevrenin notu, hala gerçekleştirilebilir olduğuna, o, riski yere, o riskli yere tutunarak bazı insanlar için, bir halk için kendi tarihi kaderini tayin etmenin mümkün olduğuna iyi niyetle inanan son filozoftu belki de. Bir diğer değişle o, antropolojik makinenin her defasında insanla hayvanın açık olanla açık olmayan arasındaki çatışmaya karar vererek ve onu yeniden kurarak bir halk için hala bir tarih ve kader çizebileceğine, hiç olmazsa belli bir dereceye kadar ve şüphe ve çelişkiye de yer vererek inanan son kişi olmuştur. Belli bir noktada kendi hatasını fark etmiş olması, varlığa ilişkin tarihi bir göndermeye yanıt verecek herhangi bir kararın hiçbir yerde bulunamayacağını anlamış olması olasıdır. Daha 1934-1935 yıllarında Daze'nin tarihselliğinin temel duygusal rengini uyandırmaya çalıştığı Hölderlin üzerine dersinde o, bir halkın tarihsel varoluşunun büyük bir sarsıntı. Erşütürev bu hayvanın perdeliliğe tabi kalışına işaret eden kavramın aynısı parantezi kapat, ihtimalini yittiğini söylemiştir. Artık tapınak, imge ve gelenekler bir halkın tarihsel çağrısını o halkı yeni bir göreve mecbur etmek üzere üstlenmeye muktedir değildir. Parantez içinde Heidegger 1980,99 parantezi kapat, tarih sonrası tamamına ermiş metafizin kapısındaydı artık. Hemen hemen 70 yıllık bir zamanın ardından bugün insanlar için üstlenecek ya da insanlara verilebilecek tarihi görevlerin olmadığı kesin kötü niyet sahibi olmayan herkes için gayet açıktır. Avrupalı ulus devletlerin tarihsel görevler üstlenmeye muktedir olmadığı ve halkların kendilerinin yok olmaya. Adandıkları bir şekilde bir dünya savaşının sonundan bile belliydi. 20. yüzyılın büyük totaliter deneyimlerine sadece 19. yüzyıl ulus devletlerinin son büyük görevlerinin devamı olarak milliyetçilik ve emperyalizm şeklinde bakarsak bu totaliter deneyimlerin doğasını bütünüyle yanlış anlarız. Ortadaki mevzu şimdi... Bambaşka ve daha vahimdir. Çünkü söz konusu olan halkların suni varoluşunu yani son aşamada onların çıplak hayatını bir görev olarak üstlenmektir. Bu açıdan bakılınca 20. yüzyıl totaliter yönetimleri gerçekten de Hegel ve Koyeve'nin tarihin sonuna ilişkin öne sürdükleri fikri diğer yüzünü teşkil eder. İnsan artık kendi tarihi telosuna. Yunanca'da Erek Gaye, çevrenin notu. Ulaşmıştır Ve yeniden hayvan olmuş bir insanlık için geriye okinomyanın kayıtsız şartsız düzenlenmesi ya da biyolojik hayatın en üst politik parantez içinde daha doğrusu politik olmayan parantezi kapat. Görev olarak üstlenilmesi vasıtasıyla toplumların depolitize edilmelerinden başka bir şey kalmaz. İçinde bulunduğumuz zamanın bu çıkmazdan çıkmamış olması olasıdır. Etrafımızda ve aramızda emekleyerek ve olmadık tahrifler pahasına her yerde bir miras ve bir görev. Görev şeklinde miras arayan, özden yoksun ve kimliksiz, tabiri caizse kendi özsüzlük ve verimsizliklerine teslim edilmiş insan ve halklar görmüyor muyuz yoksa? Günümüzde ekonominin zaferi adına parantez içinde ulusal ya da uluslararası polis teşkilatı işlemlerine indirgenmiş olan parantez kapat. Bütün tarihi görevlerinin sadece az edilmesi bile çok zaman doğal yaşamın kendisi ve refahı insanlığın son tarihi göreviymiş gibi, tabi burada bir görevden söz etmenin bir anlamı olduğu kabul edildiği takdirde bir vurgu edilir. Gereke geldi Koheven'in gerekse Heidegger'in bakış açısına göre halkların tarihsel siyasi kaderini tetikte tutan şiir, din, felsefe gibi geleneksel tarihi kuvvetler artık uzun zamandır kültürel etkinliklere ve kişisel deneyimlere dönüştürülmüş haliyle de her türlü tarihsel etkilerini yitirmişlerdir. Bu tutulma karşısında henüz belli bir ölçüde ciddiyetini korur gibi görünen tek görev, biyolojik hayatın diğer bir deyişle insanın hayvanlığının kendisinin üstlenilmesi ve topyekun işletimidir. Genom, global ekonomi ve insani ideolojiler, Tarih sonrası insanlığın kendi fizyolojisini politik olmayan ve son tebliğ olarak üstlenir göründüğü bu sürecin dayanışma halindeki üç yüzüdür aslında. Her aslında insana ve hayvana dair karar vererek humanitas üretmiş olan antropolojik makine anlamında kendi hayvanlığının topyekün işletim tebliğini üzerine almış insanlığın hala insani olup olmadığını söylemek kolay değildir ve artık İnsani ya da hayvani olarak tamamlanamayan bir hayata ilişkin refahın tatminkar olarak hissedilip hissedilmeyeceği de açık değildir. Elbette Heidegger'in bakış açısına göre böylesi bir insanlık hayvanın perdeliliğine açık kalma haline sahip değildir artık. O bunu yapmaktan ziyade her alanda açık olmayanı açmaya ve güvence altına almaya çalışır ve böylelikle kendi açıkluluğuna kapanır. Kendi hümenistasını unuttur ve olmayı kendi özel uyaranı haline getirir. Hayvanın topyekun olarak insanlaşması, insanın topyekun olarak hayvanlaşmasına denk gelir. Genetik Antropoloji Batı felsefesinin antropolojik makinesine dair yaptığımız okumadan elde ettiğimiz geçici sonuçları sav şeklinde ortaya koymaya çalışalım. 1. Genetik antropoloji, insani olan ile hayvani olan arasındaki kesinti ve eklemlemeden ortaya çıkan sonuçtur. Bu kesinti öncelikle insanın içinden geçer. 2. Ontoloji, parantez içinde varlık felsefesi, parantezi kapak). Ya da diğer bir adıyla ilk felsefe kendi halinde bir akademik disiplin değildir. Genetik antropolojinin yaşayanın insan olmasının gerçekleştiği her açıdan temel olan işlemin adıdır. Metafizik en başından beri bu stratejiyi izlemiştir. O insanlık tarihi doğrultusunda hayvani fisisin Yunanca'da doğa demek çevrenin notu aşılmasını sağlayan ve bu hali koruyan meta ile Yunanca'da öte ilgilenmiştir. Bu aşılama bir kere ve daimi olarak gerçekleşmiş bir olay değildir. Sürekli olarak her defasında, her bireyde insani olanı ve hayvani olanı, doğayı ve tarihi, yaşamı ve ölüme etkileyen bir oluşumdur. 3. Ancak varlık, dünya ve açıklık çevre ve hayvandan ayrı değildir. Onlar yaşayanın uyaranıyla ilişkisinin kesintiye uğramasından ve yakalanmasından başka bir şey değildir. Açıklık açık olmayan hayvanın idrakinden başka bir şey değildir. İnsan kendi hayvanlığına asılı tutulur ve bu şekilde hayatın yakalanmış ve istisnai bir alan olduğu özgür ve boş bir alan açar. 4. Dünya insana tam da hayvani yaşamın... Asılı tutulması ve yakalanması aracılığıyla açıldığı için varlık hep hiçlikten geçmiş, lihtung hep nihdung ola gelmiştir. 5. Kültürümüzde her türlü çatışmaya hükmeden ve belirleyici olan siyasi çatışma insanın hayvanlığıyla insanlığı arasındaki çatışmadır. Yani batı siyaseti müşterek köken itibariyle biyopolitiktir. 6. Antropolojik makine insanın tarihi oluşunun motoru olmuşsa şayet felsefenin sonu ve varlığın devirsel istikametlerinin tamamına ermesi makinenin bugün boşa döndüğünü gösterir. Bu noktada Heidegger'in bakış açısına göre karşımıza iki olası senaryo çıkmaktadır. a. Tarih sonrası insan artık kendi hayvanlığını bir kapanamaz olarak korumaz, ona hükmetmeye ve teknik aracılığıyla onu üstlenmeye çalışır. B. Varlığın çobanı olan insan, saklı kalmayan ne de hakimiyet nesnesi haline getirilir ama salt, teslimiyet şeklinde düşünülen kendi gizliliğini, kendi hayvanlığını sahiplenir. 18. Arasında Cinselliğin minicik sırrı, karşısında dünyanın bütün muammaları gözümüze küçücük gelir. Michael Foucault Benjamin'in bazı metinleri insanla, doğa ve doğayla tarih arasındaki ilişkiye dair antropolojik makinenin tamamen oyun dışı gibi durduğu oldukça farklı bir anlayış öne sürmektedir. Bu metinlerden ilki 9 Aralık 1923'te Kurtulmuş Gece üzerine renge yazmış olduğu mektuptur. Burada gecenin ve kapalılığının parantez içinde Forch-Lawson ait parantezi kapat. Diyarı olarak Doğa ifşa (parantez içinde) Ophun (parantezi kapat) alanı olarak görülen tarihe karşıktır. Doğanın kapalı alanına Benjamin hayret verici bir şekilde fikirleri ve sanat eserlerinde katar. Hatta bu sözün ettiklerimiz gün beklemeyen ve dolayısıyla yargı gününde beklemeyen bir Doğanın modelleri, ne tarihte ne de insan yerleşiminde yer alan Doğa modelleri kurtulmuş gece parantez içinde D. Gerettenaht. Parantezi kapat. Parantez içinde Benjamin 1996, 393. Parantezi kapat. Olarak tanımlanmıştır. Pavlos'un Paulos'un Apokaradokya Teskit ilgili olarak kurduğu doğayla kurtuluş, mahlukla kurtuluşa ermiş insanın bağı burada koparılmıştır. Yıldızlar gibi sadece doğanın gecesinde parlayan Fikirler mahlukların yaşamını açıklamak için değil, insan dilini açmak için değil, onu kendi kapalılığına ve kendi dilsizliğine geri dönmek için toplamaktadır. Doğayla kurtuluş arasındaki ayrışma çok eski bir jinoistik motiptir ve Jacob Taubes'in Benjamin'i jinoistik Markion'un yanına konumlandırmasının nedeni de budur. Ama Benjamin'de ayrışma Markion'un fikirlerinin aksi istikametinde konumlanan özel bir strateji izlemektedir. Gnostiklerin çoğu gibi da kötü Demiurgos'un, antik felsefede evreni yaratan değil ona şekil veren yaratıcı. Gnostozm'e göre alimin kötü yaratıcısı, çevrenin notu. Eseri olarak gördüğü doğaya yönelttiği değersizlik ve olumsuzluk yargı üzerinden ilerliyordu. Burada ise doğayı bir TUDO Latince'de seçilmişlerin cennetteki mükemmellik mutluluk durumu, büyük mutluluk anlamında çevrenin notu. Arketipi olarak varsayan daha öte bir değerlendirme bulunmaktadır. Kurtulmuş gece kendisine iade edilmiş bu doğanın ismidir ve Benjamin'e ait başka bir alıntıya göre bu doğanın ritmi kutlu mutluluktur. Burada söz konusu olan kurtuluş kaybedilmiş ve yeniden bulunması gereken, unutulmuş ve hatırlanması gereken bir şey ilişkin değildir. Kurtuluş bunlardan ziyade kaybedilmiş ve unutulmuşla yani kurtarılamazla ilgilidir. Kurtulmuş gece bir kurtarılamazla ilişkilidir. İşte bu nedenle belli ölçüde doğada olan, İnsan birbirinden ayrı iki gerilimden, iki farklı kurtuluştan geçen bir alan olarak belirilir. Ölümsüzlüğe sevk eden tinsel, restitutio in integrama, latince de eski haline getirme, eski durumuna getirme, eski halin iadesi, çevirenin notu. Gün batımının sonsuzluğuna götüren dünyevi olan denk gelir ve sonsuzca ve sadece mekanda değil zamanda da ve bütünüyle öteye geçen bir dünyeviliğin ritmi, mesihe ilişkin doğanın ritmi, mutluluğun kendisidir. (parantez içinde) Benjamin 1980 a Birgül 172 parantez kapat. Bu benzersiz yüksek ilahiyatta insan mahluk yaşamının ve tinsel yaşamının, yaratılışın ve kurtuluşun, doğanın ve tarihin sürekli olarak açık seçik görüldüğü, birbirinden ayrıldığı ama bununla birlikte gizlice kendi kurtuluşları için el birliği ettiği kalburdur. Aynı van sonunda yer alan ve Sum Planetarium adındaki metinde Benjamin kadim insanın evrenle mes oluşmuşluktan ibaret ilişkisine göre modern insanın doğayla olan ilişkisini belirlemeye çalışmıştır. Bu ilişkinin alanı modern, modern insan için tekniktir ama bu elbette genelde anlaşıldığı anlamda insanın doğa üzerindeki hakimiyeti için var edilmiş teknik anlamında değildir. Emperyalistler her tür tekniğin anlamında doğa hakimiyeti olduğunu öğretiyor ama eğitimin anlamının çocukların yetişkinler tarafından hakimiyet altına alınması olduğunu belirten kamçılı bir eğitimine kim kulak asmak ister? Eğitim öncelikle nesiller arası ilişkinin gerektirdiği düzen değil midir yoksa? Ve bu şayet böyleyse ve ille hakimiyetten söz edilmek isteniyorsa söz konusu olan çocukların değil de o ilişkinin hakimiyeti olmamalı mıdır? Teknik içinde aynı şey geçerlidir. Doğanın hakimiyeti değil, doğayla insan arasındaki ilişkinin hakimiyeti. İnsanların tür olarak bin yıllardır kendi evrimlerinin sonuna ulaştıkları doğrudur ama tür olarak insanlık daha yeni başlamıştır. Parantez içinde Benjamin 1980b, virgül 68 parantezi kapat. Doğa ile insanlık arasındaki ilişkinin hakikiyeti ne anlama gelir? Ne insanın doğaya ne de doğanın insanın hükmetmesi demektir bu. Ve ikisinin diyalektik sentezini temsil edecek bir üst düzlemde aşılmaması da demektir. Benjamin'in dura kalma diyalektiği modeline göre burada belirleyici olan sadece ara iki kavramın arasındaki neredeyse oyun ve aralıktır. Karşılaşmadaki ani düzenlerdir. Antropolojik makine insani olanı İnsani olmayanı aslı tutma ve yakalama aracılığıyla üretmek için doğayla insanı eklemlemez artık. Makine tabiri caizse durmuştur, dura kalma halindedir ve iki kavramın karşılıklı olarak askıya alınmasında doğayla insanlığın arasında belki de isimlendiremediğimiz bir şey artık ne hayvan ne de insan olan bir şey girer ve hükmettiği ilişkiye Kurtulmuş geceye tutunur. Benjamin aynı kitabın birkaç sayfa öncesinde en yüklü aforizmalardan birinde sadece kendi gizini itirme pahasına doğayla olan ilişkisinden bağı koparmış olan bu hayatın belirsiz imgesini anar. İnsanı hayata bağlayan bu gizli bağ kesen, çözen değil, çözüm tümüyle doğaya ait gibi görünen, oysa doğayı her açıdan aşan bir şey cinsel tatmindir. Şehvetin uç mecrasında tabiri caizse bir doğa olmayanı tanımak için sırrından kurtulan bir yaşamın çelişkili görüntüsünde Benjamin yeni bir insaniyetsizliğe dair hieroglife benzer bir şeyler saptar. Cinsel tatmin erkeği cinsellikte değil de cinsel tatminde var olan sırrından arındırır ama belki de sadece bunda cinsel tatmindeki sır çözülmez kesilir. Bu erkeği hayata bağlayan ile kıyaslanabilir. Kadın prangaları koparır. Erkek ölüme özgür hale gelir çünkü hayatı sırrını kaybetmiştir. Böylelikle erkek yeniden doğuşa ulaşır ve nasıl sevgili onu annenin çekim alanından kurtardıysa aynı şekilde hatta tamı tamına onu toprak aradan koparır. Doğanın sırrının ördüğü o göbek bağını kesmekle görevli Ebedir Kadın parantez içinde Benjamin 1980 virgül 62 parantezi kapat. Bu bölümde geçen yabancı kelimeler. Michael Foucault M-I-C-H-E-L F-O-U-C-A-U-L-T verschlossenheit v e r s c h l o s s e N H E E T Petersl Tencik P E T -e R S L O T E R D I J K Er e, R, S, C, H, Ü, T, T, E, R, U, N, G. Ayrım 15 sonu. Sayfa 86. Ayrım 16. Sayfa 87. 19. Discoverment. Viyana'daki sanat tarihi müzesinde Tiziano'nun geç dönemine ait kimilerince sanatçının son şiiri ve neredeyse ressamlığa vedası olarak tanımlanmış, su ile çoban adıyla tanınan eseri bulunmaktadır. Loş bir kır manzarasına dalmış iki figür ön planda resmedilmiştir. Önde oturan çoban sanki dudaklarından daha yeni uzaklaştırdığı flütü tutar ellerinde. Sırtından resmedilmiş çıplak superisi ise aydınlık ve geniş kalçalarını gözler önüne sererek çobanın yanına geleneksel olarak arsızlık ve şehvet düşkünlüğü simgesi sayılan panter postu üstüne uzanmıştır. Özenli bir jestle edalı yüzünü seyircilere doğru çevirmiş ve sol elini sanki okşar gibi diğer koluna değdirmiştir. Az ötede bir hayvanın kimine göre atılgan bir keçinin ama belki de bir yavru giyin etkileyici bir biçimde şahlanıp dayandığı ve neredeyse ağzıyla yapraklarını çekip kopardığı Lotto'nun Lorenzo Lotto 1480-1556 yılları arasında yaşamış bir İtalyan ressam, çevrenin notu. Ağaç... Alegorisine andıran, yıldırım düşmüş, yarısı kurumuş, yarısı yeşil bir ağaç vardır. Daha yukarıda ise geç dönem impresyonist Tiziano'da sık sık rastladığımız şekilde bakışlarımız resmin ışık kümelenmesi ne takılır? Araştırmacılar, bitap düşmüş kösnüllülün ve uysal melankoli'nin bileşimi olan bu gizemli Passage Moralise (Fransızca Ahlaklı Manzara). Çevrenin notu karşısında şaşkın kaldılar ve onunla ilgili yaptıkları hiçbir açıklama tam anlamıyla doyurucu olamadı. Sahnenin bir alegori olmak için fazla tutku yüklü olduğu muhakkaktır. Bununla birlikte bu tutku yapılmış olan varsayımların herhangi birine katılmak için fazla dizginlenmiştir. Parantez içinde Panofsky, 1, 172 parantezi kapat. Superlisi ile Çobanın erotik anlamda birbirlerine bağlı oldukları gayet açık gibidir. Ama hem karmaşık hem de geçmişe uzanan ilişkileri öylesine nevi şahsına münhasırdı ki, kuşkusuz fiziksel olarak birbirine öyle yakın, duygularda ise birbirine öyle uzak, bezgin sevgililer olmalıdır söz konusu olan. Ve tablodaki her şey, resimdeki rengin neredeyse tek renkli tonlarda olması, kadının duruşuna da yansıyan esrarlı ve düşünceli hali, bu çiftin bilgi ağacından yediğini ve kendi Eden'ini yitirmekte olduğunu fısıldar gibidir. (parantez içinde) Dundas, virgül 54 (parantezi kapat). Bu tablonun Edinburgh'daki İskoçya Ulusal Sanat Galerisi'nde bulunan Tiziano'nun bir diğer tablosu insanın üç evresiyle olan bağı Judith Dundas tarafından incelenmiştir. Araştırmacıya göre çok uzun zaman sonra resmedilmiş olan Viyana'daki tablo diğer tabloda bulunan bazı öğeleri parantez içinde sevgililer, flüt, kuru ağaç, Muhtemelen aynı olan bir hayvanın mevcudiyeti, parantezi kapat, yeniden kullanılır. Ama bu evler, üç evredeki duru sükunetle ortak hiçbir noktası olmayan, karanlık ve umutsuz bir okuma anahtarıyla sunulur. Ancak iki tablo arasındaki ilişki daha da karmaşıktır ve Tiziano'nun daha erken döneme ait tablosundaki erotik tam temayı yeniden ele alarak derinleştirdiğini, Parantez içinde Eros'un ve kuru ağacın varlığının da tanıklık ettiği gibi Edinburgh'daki insanın üç evresindeki ikonografik temada aşk üzerine tefekkür biçiminde işlenmiştir. Parantezi kapat. Önceki tabloyu her açıdan inkar etmek niyetinde olduğunu düşündürdür. Sevgili figürleri birbiriyle yer değiştirmiştir öncelikle. Zira ilk tabloda adam çıplak kadınsa giyiniktir. Kadın sırtından değil profilden resmedilmiştir ve elinde Viyano tablosunda çobanın eline geçecek olan flüt tutmaktadır. Üç evrede de sağ tarafta Eros'un üzerine dayandığı bilginin ve günahın simgesi olan yarılmış ve kuru ağaca rastlarız ama Tiziano geç döneminde aynı motifi yeniden ele alarak ağacı bir kenarından yeşertmiş, ve böylelikle Eden bahçesinin iki ağacını hayat ağacıyla iyinin ve kötünün bilgisinin ağacını tek bir kütükle birleştirmiştir. Ve üç evrede yavru ceylan sakin sakin çimlere uzanmış dururken, şimdi bu resimde Eros'un yerini almış ve hayat ağacına dayanmıştır. Daha ilk tabloda odak noktası olan erkekle kadın arasındaki cinsel ilişkinin gizi böylelikle yeni ve daha olgun bir anlatıma kavuşmuştur. Şehvet ve aşk yarı yarıya yeşermiş ağacında tanıklık ettiği gibi sadece ölüme ve günaha işaret etmez. Kuşkusuz tatminde sevgililer birbirleriyle ilgili bilmemeleri gereken bir şeyler öğrenirler. Sırlarını yitirmiş durumdadırlar ama bu Onları daha nüfus edilir kılmaz. Ancak esrarın bu karşılıklı olarak gitmesi durumunda tam da Benjamin'in aforizmasındaki gibi onlar ne hayvani ne de insani olan yeni ve daha mesut bir hayata kavuşurlar. Tatminde doğaya ulaşılmaz, hayatın ve bilginin ağacına tırmanan hayvan tarafından simgelendiği gibi daha yüksek bir aşamaya, Doğanın da bilginin de, perdeliliğin de, perdesizliğin de ötesine ulaşılır. Bu sevgililer sırrın yokluğunu en mahrem eserleri gibi kabullenirler. Birbirlerini karşılıklı olarak bağışlarlar ve kendi vanitaslarını, Latince de beyhudelik anlamında çevrenin notu. Sergilerler. Çıplak ya da giyinik olsunlar, ne perdeli ne de perdesizdirler. Daha ziyade görünmezdir onlar. Sevgililerin duruşu kadar, dudaklarından ayırdıkları flütte de aşikar olduğu gibi, onların içinde bulundukları durum otyumdur. Latincede aylaklık anlamında, çevrenin notu. Eylem yoksunudur. Dundas'ın ifade ettiği gibi Tiziano'nun bu tabloları bedenle ruh arasındaki ilişki üzerine düşünme alanı. Parantez içinde Dundas, virgül 55 parantezi kapat. Olarak yarattığı doğruysa Viyana'daki tabloda bu ilişki tabiri caizse etkisiz kılınmıştır. Tatminde sırlarını yitirmiş olan sevgililer tamamen eylemsiz hale gelmiş bir insani doğayı, insani ve hayvani olanın eylemsizliğini ve discoveryment'ını hayatın en yüksek ve kurtarılamaz figürü olarak hayranlıkla seyretmektedirler. 20. varlığın dışında. Ezoterizm (parantez içinde içrekçilik) parantezi kapat şu anlama gelir. Tanımama koşulunun eklemi. Furyoces Paterlen'in documente kopyasını çıkardığı hayvan başı resimlerinin kaynağının dayandığı Gnostik Basilides Mısır'da milattan sonra 2. yüzyılın ortalarına doğru İncillerin 20 kitap kadar tutarı tefsirini yapmıştır. Onun çizdiği kurtuluş dramında var olmayan tanrı başlangıçta evrene güçlü bir doğum ya da zürriyet yayar. Bunlardan sonuncusu cismi maddenin büyük yığınına bir düşük gibi takılı kalır ve en sonunda kökeni olan ilahi var varolmayışa geri dönmesi gerekecektir. Buraya dek Basilides'in kozmolojisini kozmik karışımın ve ayrılığın büyük cinostik dramından ayırt eden herhangi bir şey yoktur. Basilides'in tartışılmaz özgünlüğü, kökenine geri dönmek üzere ilahi ya da tinsel bütün öğelerin terk ettiği maddenin durumu ve doğal yaşam sorununa ilk olarak eğilmesinde yeter. Ve Basilides bunu Paulus'un Romalılara mektubunda kurtuluş bekleyişinde ağlayan ve doğum sancıları çeken doğadan söz eden pasajı dahiyane bir şekilde tefsir ederek yapar. Ne ki bütün zürriyet yükseğe ulaşmış ve tinin sınırının üstüne çıkmış olacak, o zaman bütün alem merhamet bulacak. Zira bütün alem şimdiye dek a edip sıkıntı çekiyor ve Tanrı'nın evlatlarının ifşasını bekliyor. Öyle ki zürriyetin bütün insanları buradan yükseğe doğru yol alsın. Bu gerçekleştiğinde Tanrı bütün dünyanın üzerine büyük cehaleti, parantez içinde Megale, Agnoya parantezi kapat serecek ki her mahluk kendi doğal durumunda parantez içinde katapizin parantezi kapat kalsın ve kimse kendi doğasına aykırı bir şey istemesin böylelikle burada bulunan ruhlar doğaları gereği ancak bu alanda ölümsüz kalmaya bu alandakinden üstün ya da daha iyi hiçbir şey tanımamaya mahkum olacaktır. Aşağıda kalan kısımlarda dünya üstü gerçeklere dair ne bir haber ne bir bilgi olacaktır. Aşağıdaki ruhlar imkansız şeyleri arzulayıp dağlarda kuzularla beraber otlamak isteyen balık misali sancı duymasınlar diye. Zira bu arzu onların felaketi olurdu. Parantez içinde Simonette. virgül 72. Parantezi kapat. Kurtarılamaz ve her türlü tinsel öğe tarafından tamamen terk edilmiş ve bunun yanı sıra büyük cehalet etkisiyle mükemmelen olan bu doğal hayat fikrinde Basilides, Batele'yi bir hayli rahatsız eden insanın tarih sonunda yeniden bulunmuş hayvanlığının bir nevi karşı olgusal görkemli imgesini düşünmüştür. Burada karanlık ve ışık, madde ve tin, antropolojik makinede ayrışmalarından insani olanın üretildiği, hayvan yaşamı ve logos daimi olarak ayrılmış durumdadır ama bu içine girilemez bir sırra kapanmak için değil daha ziyade en hakiki doğal Özgürlüğe kavuşturmak için böyledir. Bir eleştirmen ceriye ilişkin olarak onun eserlerinin okuma anahtarlarından birinin insanın varoluşu sırasında birbirine sıkı sıkıya örülmüş farklı doğaları birbirinden ayırmayı becermesi halinde kendi içinde yer alan yaşamın derin anlamını bağımsız kılmaya nail olacağına dair ortaçağ biliminden miras edinilmiş itikat parantez içinde Massad, virgül 12. Parantezi kapat olabileceğini söylemiştir. Doğanın parantez içinde ve özellikle de insanın doğasının parantezi kapat bu onsuz kurtarılamaz hayatta kalışının kurtulmuş gecesinde parlayan yeni ya da en kadim yaşamın logostan ve kendi tarihinden kesin olarak kopuşu kuşkusuz düşünülmesi kolay bir şey değildir. Bu yaşam artık insani değildir çünkü ussal her öğeyi hayvani yaşamına hükmetmeye dair her planı unutmuş durumdadır ve eğer hayvaniliği dünyadaki yoksunluğu ve ifşa ile kurtuluşun karanlık bekleyiş tarafından belirlenmişse ona hayvani de denemez. O kuşkusuz bilme ve hükümetme aracı olarak sahiplenme anlamında açığı görmez ama sadece kendi tutulmasına da kapalı kalmaz. Üzerine inmiş olan agnoya tanımama kendi perdeliliğiyle her türlü ilişkisinin kaybını gerektirmez. Bu yaşam daha ziyade bir tanımama alanı olarak kendi doğasıyla parantez içinde meneği, kata pisin, parantezi kapat, huzur içinde ilişkide kalır. Köken bilimciler Latincedeki ignoscere fiilinin karşısında hep şaşkın kalmışlardır. Bu fiil ignosu olarak açıklanabilecek gibi durur. Ama ignoscio bilmemek değil de bağışlamak anlamına gelir aslında. Tanınmayan bir alanı daha doğrusu bir Ignoscenza alanını ayrıştırmak bu alanda sadece olmayı bırakmak değil olmanın dışında bırakmak kurtarılmaz kılmak anlamına da gelir. Tiziano'nun resmettiği sevgililerin birbirlerinin sır yoksunluğunu karşılıklı olarak bağışlamaları gibi kurtulmuş gecede de ne açık ne de perdesi kalkabilir olan yaşam aynı şekilde kendi gizliliğiyle huzur içinde ilişkide kalır. Onu varlığın dışında olmaya bırakır. Heidegger'in yorumuna göre hayvan kendi uyaranına ne bir var olan ne de bir var olmayan olarak yönelebilir. Çünkü uyaran sadece insan söz konusu olduğunda ilk olarak Olduğu gibi olmaya bırakılmıştır ve sadece insanla varlık gibi bir şey olabilir ve bir var olan erişilir ve görünür hale gelebilir. Heidegger'in ontolojisinin en yüksek kategorisi işte bu nedenle olmaya bırakmak olarak açıklanır. Tasarıda insan kendini olanaklı olan için özgün kılar ve kendi olanaklı olana teslim ederek dünyayı ve var olanları oldukları gibi olmaya bırakır. Bununla birlikte şayet yaptığımız okuma doğruysa şayet insan sadece sıkıntı deneyiminde hayvanla uyaranı arasındaki ilişkiyi askıya alabildiği ve etkisiz hale getirebildiği için bir dünyayı açabilir ve bir olanaklılığı özgürleştirebilirse şayet açıklığın merkezinde hayvanın perdesi kalkmazlığı varsa bu noktada şu soruyu sormamız gerekir. Peki ama bu ilişkiye ne olur? İnsan Aslı tutuluşunda dünyanın kendisini açık tuttuğu hayvanı olmaya nasıl bırakabilir? Hayvan ne var olanı ne de var olmayanı, ne açığı ne kapalıyı tanır. O varlığın dışında. Her açığın daha dışında bir dışlıktadır ve her kapalılığın içinden daha içtedir. Hayvanı olmaya bırakmak o halde onun varlığın dışında bırakmak anlamına gelecektir. Burada söz konusu olan tanımama ya da ignoscenza alanı tanımanın olduğu gibi tanımamanın da perdelemenin de perdesini kaldırmanın da varlığın da hiçliğin de ötesindedir. Ama olmanın böylesine dışında olmaya bırakılan dışarıda olmayı bırakılması nedeniyle reddedilmiş ya da unutulmuş değildir, var olmayan da değildir. O varlıkla var olanlar arasındaki farkın ötesine geçmiş bir var olandır, bir gerçektir. Bununla birlikte burada söz konusu olan yeni yaratılana dair artık insani ve hayvani olmayanın sınırlarını çizmek değildir. Bunu yapmak onu diğeri kadar mitolojik olma tehlikesi altında bırakır. Bizim kültürümüzde görmüş olduğumuz gibi insan hep hayvani olanla insani olanın ayrımı ve aynı zamanda ekleme olarak görülmüştür. Ve bu işlemin iki kavramından biri can alıcı meseleydi üstelik. İnsan anlayışımıza hükmeden makineyi işlem dışı bırakmak yeni daha etkili ve daha özgün eklemlemeler aramaktan ziyade merkezdeki boşluğu insanda insan ve hayvan hayvanı ayıran kesintiyi göstermek askıya almanın askıya alınması hayvan kadar insanın da şabatı Şabat günü, cumartesi günüdür. Yahudiler Tanrı'nın on emrinden gelen dördüncüsü gereğince bu günü Tanrı'ya adarlar. Tanrı'nın dünyayı altı günde yaratıp yedinci gün dinlenmesi üzerine Tanrı'nın dinlenmesini hatırlamak ve o günü kutsamak için Yahudiler iş yapmazlar ve dinlenirler. Çevirenin notu. Olan bu boşlukta kendini riske atmak anlamına gelecektir. Ve şayet bir gün artık klasikleşmiş bir imge gereğince insan bir bilimlerinin tarihimizin dalga kıranı üzerine şekillendirdikleri kum sureti kesin olarak silinecek olursa onun yerine beliren yeniden bulunmuş bir insanlığın ya da yeniden bulunmuş bir hayvanın yeni mandilyonu Hristiyan inancı gereğince çarmıha gerilmesi kararı alınmış olan İsa haçını alır ve yürür. Veronika adlı bir kadın onun kanter içinde kalmış yüzünü bir mendille silen. Bu mendille İsa'nın yüzünün sureti çıktığına inanılır ve mendile kutsallık atfedilir. Kutsallık atfedilen bu mendile mandillon adı verilir. Çevrenin notu. Ya da Veronika'sı. Haç yolunda İsa'nın yüzündeki teri silen kadın. Çevrenin notu. Olmayacaktır artık. Ambrosiyana'daki hayvan başlı doğru kişiler insan-hayvan ilişkisinin yeni bir halinden ziyade gerek birini gerekse diğerini varlığın dışında kurtarılamaz oluşlarını da kurtulmuş olarak olmaya bırakan büyük cehalet imgesini temsil etmektedir. Belki de yaşayanların tarihsel bir görev üstlenmeden ve antropolojik makineyi çalıştırmadan mesihsel şölende doğru kişilerin sofrasında yer almalarının bir yolu hala vardır. İnsani olanın üretildiği Mysterium Juniuntionis, Latince'de birliğin birleşmesinin gizi, çevrenin notu, çözülmesi bir kez daha ayrımın pratik politik sırrının hiç duyulmamış derinliğine inilmesinden geçer belki de.